시갔스테 Kainat Bugün 21 Ağustos Perşembe Yıl 2014 Ay 8 Gün 233 Hızır 108 1435 Hicri Şevval 25 1430 Rumi Ağustos 8 Yaprakların Sararması Fırtına Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi, takvimi. Shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and. dine and tongue they're probably drinking coffee and smoking big cigars well I know I had it come I know I can't be free but those people keep a moving and that's what tortures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 Merhaba herkes Açık 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madre Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı Folsom Prison Blues Folsom Hapishanesi Türküsü'nü e, sık sık canlı da... E, ...orada bizzat hapishanenin içinde mahkumlarla da karşılıklı... Sohbet ederek de Verdiği konserlerle çok iyi bilinen Cani İki Yaş'tan dinledik Neden Çaldık Ve günler yürümeye başladı Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru yayın 21 Ağustos İş bölümü Kuzey Amerikalı Stanford Üniversitesi'nde insan ve işlevi arasındaki ilişki üzerinde anlamlı bir deney yapıldı. Psikologlar iyi eğitimli davranışları düzgün fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde bir grup beyaz öğrenciyi topladı, Üniversitenin bodrum katında hazırlanan hayali hapishanede kimlerin mahpus kimlerin gardiyan olacağı yazı tura ile belirlendi. Silahsız mahpuslar birer isimsiz numaraydılar. Numarasız isimleri olan gardiyanlarsa job taşıyorlardı. Bir oyuna benziyordu ama daha ilk günden itibaren gardiyan rolünü üstlenenler bu işten zevk almaya başladılar. Tuvalete gitme izni ancak çok uzun yalvarma yakarışların ardından veriliyor. Mahpuslar çıplak bir halde beton zeminde uyuyor ve yüksek sesle konuşmanın cezasını ceza hücrelerinde aç ve susuz kalarak çekiyorlardı. Darbeler, küfürler, aşağılamalar deney kısa sürdü. Sadece bir hafta. 1971 yılında bugün sona erdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser yayıncı. Evet Zimbardo diye Felip Zimbardo tarafından yapılmış bir deneyin. Kısa süren ama insan hayatı hakkında, insanın psikolojisi hakkında oldukça ilginç sosyopsikolojik gözlemler yapmaya imkan vermeye yetecek bir süre olmuş iş bölümü böyle devam ediyor iş bölümü insanlar arasındaki 10 binde bir dünyayı yönetmeye silah tacirleri ortalığı duman edip bundan duman, tüten duman da da kendilerini kızart yani bir taraflarını kızartmaya devam ediyorlar. Evet. Bir Zimbardo'nun arkadaşı olan Stanley Milgram'ın yaptığı bir de Milgram deneyi vardır. Onun da sonuçları tadından yenmez aynı bu şekilde gör Milgram'daki Zimbardo'nun seçim sonuçlarında görüldüğü gibi o da ayrı bir şekilde insanın suratına resmen vurur. Tokat gibi vurur. Nasıl cellat olabileceğinizi nasıl evet. verilen emri yerine getirmekte tereddüt etmeyeceğiniz zamanların olduğunu ve nasıl insanlıktan çıkabileceğinizi net bir şekilde gösteren deneylerden bir tanesidir. Bir, Güzel yani, tarafı da şu Milgram Deneyi'nin, o deneyi yaparken kameraya almışlar görüntüleri ve onları da tekrar bugün görüp nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştirdiğini görebilmek mümkün internetten merak evet, edenler olursa. Bunları şeyden, açık bilinç programında da kısmen tartışma imkanı bulmuştuk. Güven Güzel dereyle ile birlikte. Evet, bugün tarihte bugün neler olduğuna kısaca biraz daha bakalım. 1911'de bugün bir hırsızlık olmuş. Mona Lisa ya da La Joconde, La Joconde ad diye adlandırılan Joconde'a tablo Leonardo da Vinci'nin e, Louvre'dan çalınmış, götürülmüş. Kim çalmış? Çalışanlardan biri. Yani ciğeri kediye emanet etmişler ya da emanete hıyanet diye atasözleriyle söyleyebiliriz ne olacak bütün herkese bütün çalışanlara hırsız potansiyeliyle mi yaklaşacaklar bu saatten sonra Yo. Yani Nasıl kediye, zaten öyle, öyle bakıyorlar bu, zaten genel bakış o mi, zimbardo bakıyorum. deneyini yeni daha yaşamadık mı ben, bilmiyorum ben gayet böyle dostlarına yaklaşmıştı ama <gülüyor> oradaki olanları. <gülüyor> bütünüyle kuşkudayız evet 2013'te de bugün daha da hoş bir şey olmuş Hatırlayacaksınız bunları bol bol açık gazete dinleyicileri maalesef bu haberlere bol bol maruz kalmışlardı. Yüzlerce kişinin hatta sayıları bini de açtığı söylenen kimyasal silahlarla öldürüldü. Guta bölgesinde Huta mı? nasıl okunacaktan bilemedim. Suriye'de olduğu da açıklanmış. Kimin yaptığı da şimdiye kadar ortaya çıkamadı. Muhalifler mi? Yoksa Esad Hafız Pardon Başar Esad Yönetimindeki zalimler mi Yaptı bilinmedi. Evet iş bölümü konusu Bu kadar şimdilik ama iş bölümünün parlak örnekleri Günümüzde de Devam ediyor çok Kanlı Ve mikroplu bir Açılışımız Olacak bugün de maalesef evet, Ama bahsettiğiniz iş bölümü ya Felaket gerçekleştirdi. gerçekleştikten sonra ortaya çıkıyor enkazlar arasındaki iş bölümü olarak duyuluyor ya da felaketi ortaya çıkaran bir iş bölümü olarak biliniyor. Ama felaketi ortaya çıkarmamak için yapılan bir iş bölümünden hala bahsedebilmek mümkün olmayacak galiba bugünkü açık gazetede. Evet doğal iş bölümü de var aslında sayıları az olmakla beraber dünyanın. En cesur insanların da adaletsizliklere karşı her yerde baş kaldırdığını ayak diredindiğini görüyoruz. İş böyle de bir iş bölümü var. Onu Amerika da... Birleşik Devletleri'nde e, furgsından yayın yapan Anadolu Ajansı'nın yaptığı hareketten bahsediyorsunuz galiba. Neymiş o? Yani Yok. canlı yayın yapmaya başladılar. E, neler olup bittiğini dünya Anadolu Ajansı'nın gözlerinden 24 saat görebilecekmiş. Ben tam onu ıı, kastetmedim, bu bir holokosttan kurtulmuş olan bir kadının e, holokost hedinin e, e, büyük bir mücadele verdiğini görebiliyoruz ve harika e, mülakatı var, ondan da sesler de vereceğiz kendisinden. Ee, inanılmaz bir 90 yaşında bir annin 90 yaşındaki Doğum gününü kutlaması e, Kutlama sırasında olmuş Sokağa çıkmışlar ve bu böyle olamaz Ferguson'da gidip bir valiyle Konuşalım demişler Vali yok demişler İçeride değil peki yardımcısı filan yok mu Bir durum yani Kötüye gidiyor demişler Mizor Eyaletindeki e, şeyde Hedi Epstein Epstein ve arkadaşları. Yok yardımcısı da yok demişler. Dağalın lan dağalın demiş polis. Onlar da, da dağılıp dağılmamaya karar vereceklerken dağılmayacaklar zaten ama polis o kadarını da beklememiş. Hemen çoğunu obez olan çok iri yeri erkekler ve kadınlar gelip 90 yaşındaki büyük anneyi, aktivist büyük anneyi arkadan plastik ile bağlayıp götürmüşler. O plastik kelepçelerle bağladıkları kadın Guatemala, Nikaragua, Kamboçya, Mısır, Gazze ve Batı Şeria'da protesto eylemlerine katılmış aynı zamanda. Yıllardır zaten onu sürdürüyor. Yani kendisini arkasından kelepçeleyenlerin yaşı kadar yurt dışında bir eylem geçmişi var bu kadının. Ama e, böyle bir sonla karşılaşmış kendi ülkesinde de, yaşadığı ülkede de. Evet. Fakat çok hoş bir söyleşi, fırsat bulursak ondan da bahsetmeye fırsatı bulacağız. Dünyanın, dünyanın sırtında durduğu insanlar bunlar aslında. Daha geçenlerde de mesela şeyden bahsetmiştik ya... ...Hollandalı Henk de kendisine verilen kahramanlık madalyasını iade etti... Yahudileri kurtarıp sakladığı için Hollanda'da Nazilerin zulmünden ve katletmesinden ama aralarında kendi ailesinin de bulunduğu şeyleri insanları katletmeye devam etmesine itiraz etmişti. Bu madalyayı ben almayayım sizde kalsın diye geri göndermişti. Bir de e, Avustralya'dan da birisi var. Bir, önce şeyi söyleyeyim, e, 91 yaşındaydı o. Zanoli, Hank Zanoli. Ve çok dünyanın en güzel üslubuyla, bir centmen üslubuyla mektubu yazıp, Biliyorum buna e, sizin e, şey yapmanız zor olacak profesyonel bir işiniz var ve göreviniz bu değil maalesef. Ama gene de bu kararımı anlayış göstermenizi beklemiyorum durumdan ama maalesef bu hem kişisel hem de insani seviyede derin bir anlayış vardır. Yani de İsrail devletinin verdiği onur bu şartlar altında hem cesur annemin iki sene saklayan 20 yaşındaymış yani annesiyle beraber saklamışlar işte 11 yaşındaki çocuğu. Şimdi annemin hatırasına bir saygısızlık olur hakaret olur çünkü hayatını riske etmişti çocuğu saklamak için demişti hem de insan hayatını korumak için her şeyden kutsal bulup baskıya karşı kurtarmak için yapan insanlığa da bir saygısızlık olur olamaz demiş 4 kuşak sonra 4 nesil sonra 6 akrabamızı yeni öldürdü İsrail. Bunu bu cesaret madalyasını, dürüstlük madalyasını iade etmek zorundayım demiş. 92 yaşındaki Kokoda Meydan Muharebesinde madalya kazanmış olan Gazi Bill Ryan da Avustralya'da tutuklandı. Kör kendisi. Fakat Avustralyalılar bu kömür madenlerinin her ne pahasına olursa olsun açılmasını istiyorlar. Daha doğrusu Avustralya hükümeti dünyanın en zengin insanların elindeki madenin çalıştırılmasını istiyorlar. İşte şeyde Bill Ryan ona karşı çıktı. Onu da tutukladılar. Adam kör ve savaş gazisi ona da soruyorlar ne yapıyorsunuz diye. Bu Kömürle bu iş olmaz diyor. Dünya batar. Ben mücadeleye devam edeceğim diyor. İşte dünyada e, yani çok geç olmadan kömüre yatırımları bırakın diyor. Peki bu yaşta hala bunu nasıl yapıyorsunuz diyorlar. Birayna bu beni ayakta tutuyor, canlı tutuyor diyor. Üçü de böyle bir sacaya sunduk size işte. Enteresan aslında. Bu arada da Jewish Chronicle gazetesi de Gazze'ye insani yardım ilanı yayınladığı için ciddi şekilde hakarete uğramış hemen geri çekmiş kusura bakmayın biz bir insani yardım ilanı yayınladık ama yanlış yaptık kusura bakmayın demiş <gülüyor> dünyanın içine girdiği durum bu World Bullet'ından aldığımız bir şey bu İsrail gazetesi resmen özür diledi Gazze'ye yardım Gazze'ye Gazze'deki krize yardım ettiği için diye lütfen bağışta bulunan ilanı gitti. Evet yani o üçlü sac yani üzerine ben de bir demlik oturtayım müsaadenizle. Her kim ki Gezi Parkı eylemlerinin bir parçası olmuş ya da o Gezi Parkı ile alakalı olan ruhu kendi içerisinde hissedebilme şansı bulmuşsa bu Ferguson'daki yaşanan gelişmelerde de kendinden bir pay bulabilir. Şahsen ben buldum. Mesela biraz önce bahsettiğim Anadolu Ajansı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin St. Louis kendinde, Ferguson semtinde bir siyahi gencin, bir siyah gencin e, polis memuru tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterilerini canlı yayınla abonelerine ulaştırma gibi bir durumu söz konusu. Daha önce böyle bir durum söz konusu olmamıştı. E, dünyanın herhangi bir yerinde çıkan böyle büyük bir eylemi Anadolu Ajansı devletin resmi kanalı canlı yayınlarla ulaştırma gibi bir gayret içerisinde bulunmamıştı, Mısır gibi yerler hariç siyasi ve ideolojik olarak yakınlık hissedilen. Ama Almanya'da da mesela aynı durum söz konusu olmuştu. Almanya'da elinden geldiğince hem Anadolu Ajansı hem de yandaş değil de ne diyorduk biz? Kankiler. Evet. Kanki medya'nın yaptığı yayınlarla beraber oldukça yakından görebilme fırsatı buldu insanlar, Türkiye'de yaşayanlar. Almanya'daki e, yaşanan protesto gösterilerinde. Şimdi de e, Amerika'daki yaşanan protesto gösterilerini canlı yayın yapmışlar. Bunun haziri olarak da mesela CNN'in Taksim'den 24 saat canlı yayın yapılması gösteriliyor. Nasıl CNN geldi gezi eylemlerinde 24 saat canlı yayın yaptı. Anadolu Ajansı da gidip Amerika'da 24 saat canlı yayın yapacağına dair de böyle karşılaştırmalar yapılıyor. Evet kanakan kan, intikam hatta Takvim Gazetesi'nin internet sitesinde de yani artık... Ama kaynak takvim. Kaynak takvim. Kaynak takvim. Onun için... Ben ona espri olsun diye e, bu haberlerin içerisine ekleme. Ama olsun bahar. Bir şey Amerika Birleşik Devletleri olayları bastırmak için Türkiye'den yardım istedi diye bir yorum yapmışlar. Gazeteciliğin şaikası bu da. Yani şey olmasaydı, gezi olmasaydı ben zannetmiyorum ki... Anadolu Ajans'ının gidip oradan 24 saatlik bir yayın yapma ya da şu anda gördüğünüz kanki basından ki görebildiğiniz ilginç başlıklarda görebilmek mümkün e, neler çıktığına dair mesela Ye yeni şafaktı mıydı yeni şafak Türk mesela Türkiye gazetesinde direkt verdikleri fotoğraf var Amerika Birleşik Devletleri dünyanın diline düştü diye e, oradaki protesto gösterilerinden Zorla, plastik kelepçeleriyle gözaltına alınan insanların fotoğrafları gösteriliyor. Yani bunlara karşı çıkıyorsa o zaman gezidekilere niye karşı çıkmıyor? Ya tamam çıkmadan? orasını hallederiz biz. Orasını o kadar düşünmeyin. Ama ama geziden önce herhangi bir hangisi şekilde... Kötü? Hangisi kötü? Hangis kötü mü? Herkesin neyin kötü olduğunu gayet net bir şekilde biliyor. Ama iyi tarafı da şu gezi yüzünden bu tip gazetelerde de artık böyle dünyadan gelen protesto gösterilerine dair haberleri de görebilmek mümkün. Hem de ilk sayfada, Hem de 24 saat canlı olarak. Evet, Sonra şey diyorlar, gezinin, gezinin böyle bir faydası oldu diye. Gezinin şey. hiçbir etkisi olmadı, bitip gitti. Artık gezi diye bir şey yok diyorlar. Hem resmi kanallardan dile getirilen şey bu, hem de medyadan, hem de köşe yazarlarından dile getirilen şey bu. Açık ve net bir şekilde görüyorsunuz burada aslında gezi. Umarım daha fazla görünür hale gelir dünyadaki protesto evet, Bence de, yani bu. Herkes kendinde bir pay bulur bu gösterilerin görünür hale gelmesinde. Şimdi şöyle, yani bir çok kısa bir özetleyelim. 10. gecede geçti. 18 yaşındaki Michael Brown'un öldürülmesi üzerinden Missouri'de Ferguson kentinde ya da kasabasında ve polis şefi Ron Johnson da açıklama yaptı ve 47 kişi tutuklandı, gözaltına alındı falan dedi. Ama şeyden hapishane kayıtlarından mesela demokrasina diyor ki polisin verdiğinin iki katı, en az 78 Kişi tutuklanmış 78 kişi mi tutuklanmış Evet ağız bir rakam alınmış yani Eğer karşılaştırılıyorsa Türkiye ile bu durum Evet yani ikisi de çok Kötü fakat darda şey Ve bu arada St. Louis polisi Birkaç mil ötede Gösterilerden 23 yaşında bir insanı Daha vurmuş öldürmüş Vuran polis elinde bıçak vardı ve suçsuz davranışlarda bulunuyor diye bir açıklama yapmış. Ama suçu da çok ağır bir kere. Siyah olmak demeyin şimdi. Hayır, enerji. Nereden biliyorsun siyah olduğunu? Servisindeki gösterilerde öldürülen kişinin siyah olduğunu ben daha önceki baktığım haberde görmüştüm. Zaten tahminde edilebilir. Evet, evet siyah. Onun beyazlarda katılıyor. Onu da eklemek lazım. Enerji içeceği ve birkaç kurabiye çalmış. Ha, o zaman iyi, vurmuş, vurmaları tamam o zaman. Evet, oldu değil mi? Evet. öyle evet. bir şeyden böyle o sırada köşe başındaki bir dükkandan St. Louis polis şefi Sam Dawson nasıl söylemiş durumu nasıl anlatmış hırsızlar diye bağırarak mı? pardon hayır şahıs bıçak gösterdi polisler biz polisler bağırdı dur at bıçağı dur dur At bıçağı diye bağırdı fakat şüpheli şahıs yolcuya doğru yürüdü. Yolcu kim? Abbas Bey. Yok <gülüyor> otobüste yolcu sandalyesinde oturmakta olan bir polis memuruymuş. Yolcuya doğru yürüdü. Üniformalı değilmiş. miymiş? Üniformalı. Üniformalı mı? yolcu mu olur? Yol... Evet o zaman diyor. polis ne diyor? Öyle de ben sana adamın ifadesini söyleyeyim Olur mu şey? yani. açıklamalarını istersen sesi bile var yansıtırız ama vakit kaybetmeyelim. I, bir buçuk iki metre yakınına kadar geldi? Elinde enerji Polis, bıçak bir de kurabiyelerle mi? Evet. Üç birde. Ve Sal, e, polisler o, o zaman e, silahlarını tabi takındılar. Mermi sürdüler ve şe şüpheli şahsı vurdular diyor. Yine şey değil mi engellemek için kafasından vurmuşlardır. Ve evet. Kafasından vurmuşlar. Bilmiyorum o o detay yok fakat şey şüpheli şahıs vefat etti diye bitiyor. Aklı rahatını kavuştu. Evet o arada 200 kişi de bu yaklaşık 200 kişi de. E, eller yukarıda ateş etmeyin diye bağırarak sloganlarla devam ediyorlar. Bu yeni bir slogan olarak şey yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletlerin en yüksek insan haklarından sorumlu yetkilisi de Navi Pillay çok ilginç bir açıklama yapmış aslında. Ferguson'da Güney Afrika kökenli Hintli ama Güney Afrika kökenli oradaki komünoteden şey demiş benim için hiç yabancı değil bu sahneler ben özel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok yerinde apartheidin yükselmekte olduğunu görüyorum. bu sırada başkan da siyahi Amerikan'ı yanlış hatırlatmak hatırlatmak gibi olmasın bu arada futbol, Amerikan futbolu takımların da ellerini havaya kaldırıp destek vermişler, dayanışma desteği vermişler. Ben Türkiye'den de böyle bir dayanışma desteği bekliyorum. Madem bu kadar önemseniyor bu olay, Mısır'da nasıl Rabia eylemleri yapıldı? Destek vermek için Mısır'da yaşananları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları da destek vermek için Başbakan'ın öncülüğün, Başbakan mı? değil değil mi? Başbakan Cumhurbaşkanı başbakan ve cumhurbaşkanlığının öncülüğünde yapılacak olan bir e, protesto gösterisi yapılsın anında katılırım 5 evet, evet. arkadaşımla beraber 4 arkadaşımla beraber evet Rabia ben de işaretleri. dahil bir çoğur 4 işaret gideriz, yani. gideriz. Evet, evet. ben de giderim kesinlikle madem bu kadar önemli ee, bu arada İsrail'in maalesef tekrar ağır şekilde saldırıya geçtiğini söylemeliyiz Son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8'i çocuk 21 kişiyi öldürdü. 10 günlük ateşkesin bozulmasının ardından İsrail hava saldırılarına devam ediyor. Yani 21 kişiden 8'inin çocuk olması da inanılmaz bir şey. Bu arada El Cezir'in haberine göre İsrail 10 günlük ateşkesin ardından yeni saldırılarında Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının önemli komutanlarından Muhammed Deyfi hedef almış ve Dave kurtulmuş 5. kez hedef alınıyor yani öldürmeye çok kararlı o Dave adlı kişiyi komutanı. fakat maalesef Dave'in eşi ve 7 aylık çocuğu hayatını kaybetmiş aynı saldırıda 3 kişi daha ölmüş İsrail ordusuna büyük kayıplar verdiği söyleniyor onun içinde Gazze'deki en büyük tehdit olarak görüyormuş yani kanakan intikam vaziyeti var Zaten açıkça da komutan Deyf'i ölümle tehdit etmiş. Beşinci suikastmış bu düzenlenen. Ayrıca da Deyf füzeyle vurulan arabasından yaralı olarak çıkarılarak çıkarılmış görüntülendi. 50 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir durum yani tüneller yoluyla ablukayı delme fikrinin mimarı olduğu belirtiliyormuş. Fakat bu olayların gelişmesi konusunda çok mesela Netanyahu İsrail Başbakanı Netanyahu daha fazla darbe vuracağız Hamas'a demiş çocuklar var arasında ve devam edeceğiz demiş evet durum bu çok ürkütücü Birkaç haber daha vereyim. Ondan sonra da ilk yarım saati kapatalım. Bir tanesi Kuzey Irak'a yardım harekatı. Çok büyük. Deutsche Welle'nin haberi bu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Kuzey Irak'taki Kürt şehirlerine sığınan mülteciler için devasa bir seferberlik başlatmış. Bitkin durumdaki mültecilere yemek dağıtılıyor. Pirinç pilavı ve bir kase çorba. İslam Devleti'nden kaçıyorlar 80 bini geçmiş durumda Mültecilerin sayısı Sincar Dağları'nı aşıp Gelmeye de akın akın devam ediyorlar Büyük bir bölümü Yezidi ya da Ezidi 14 yaşındaki Fidan'ın Zidan'ın durumu da var İçme suyu ve tuvalet sıkıntısı Müthiş Korkunç detaylar var ve Kitleler dağları açıp her gün Kürtlerin kontrolündeki şehirlere gelmeye devam ediyor. Tarihinin en büyük yardım organizasyonuymuş Birleşmiş Milletler'in. Böyle diyorsunuz Doğu okuyorsunuz da Türkiye ile Almanya arasındaki bu dinleme skandalının ardından Alman Hava Kuvvetleri'ne ait bu Irak'a yardım malzemesi gönderen uçakların İncil'e inmesine izin verilmedi haberi gelmişti dün sabah saatlerinde. Öyle, evet. Peki, ardından bu, yapılan bunun, bir açıklama var. Bunun izin insanlıkla vermişler. ne alakası var ya? Bunun politikayla alakası var son onlar... izin verilmiş ama. Lütfen. Ha, öyle mi? Evet, evet. E onlar da dinlesin. Onlar da Almanları dinlesin. Onların yeterince dinlemesi gereken kişi var zaten Türkiye'de. Tamam. On, Almanlar, Alman istihbaratı Türkiye'yi dinliyorsa, Türkiye istihbaratı da Almanya'yı dinlesin. Karşılıklı böyle bir anlaşma mı yapılsın? Tabii. Evet. Çok Sınırlar daha... da kaldırılsın ortadan. Daha güzel olmaz mı? Bize pasaporta ihtiyacı duymadan da gidip gelsek, onlar gidip gelseler. Böyle dertler olmasa. Neyse böyle ya, fikirler var. Pasaportu vardır. da yenilemek zorunda kalacaksın. Yeni Türk şeyi amblemi geliyormuş Osmanlı'nın. Evet, süresi dolmak üzere evet. fark etmez. Ama diğer bütün pasaportların değiştirilmesi bir hani masraflı olacağı benzer. Bayrak da kaldırılıp ben sancaklı filan Türk geleneksel Türk devletinin amblemi gelecek. Ona geleneksel Türk devleti diyorsunuz ama bu geleneksel Türk devletinin İlk doğumlarını atan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin de içinde bulunduğu mezarlık ve askeri kompleks işi de veriliyormuş. Ne diyorsun? Yani öyle. Nasıl yani? Sancak mancak diyorsunuz ama <gülüyor> böyle durumlar da var. Ya pasaporta koyduk mu ışıt de üzerinde saygıyla durur. Yani Mus Selama durmaz mı? Bilmiyorum. Kelle kesen militanlar bu sancak. Sancağı karşısında. gördükleri zaman. Evet. Onlar pasaport gördükleri zaman yakıyorlar. Evet. Pasaportsuz bir dünya istedikleri için. Halifelik adı altında. Evet bu Neyse çok, bu çok evet, önemli abi. bir haber evet. evet. 49 personelle takas. Musul konsolosunda rehin alınan 49 personelle takas e, için burası verilmesi planlanıyormuş. Taraf kasesinin haberine göre e, hükümet kabul etmiş bu e, durumu. Ne? Evet öyle yazıyor. Hangi hükümet? Ya ata toprağını mı? Yani Türkiye'nin şey dışındaki, Türkiye'sinin cumhuriyeti sınırları dışındaki tek toprağını vermeyi mi kabul etmiş? 928 yıllık. Öyle, öyle diyor. Hiç olmazsa <gülüyor> ben Kafkasya'sını yalandısin. Hiç, hiç olmazsa 2071'e gelmeye... kadar elde tutsaydık. Vallahi bilmiyorum. 1071'in birinci yıl dönümüne kadar Süleyman Şah türbesini var. istemiş. Hükümet kabul etti diyor. Evet Hüseyin ufak bir sorun var. İşit şu zamana kadar benim takip edebildiğim kadarıyla Hazreti Davut Türkiye'de oldukça fazla seveni olduğu bilinen Veysel Karani, Fethi bin Said gibi böyle dini şahsiyetlerin türbelerini havaya uçurmuştu. Şimdi buraya gelip Süleyman Şah'ın türbesinde havaya uçurduğu takdirde o sancaklar ne olur pasaportun üzerindeki aynı şekilde kalır mı? Yoksa ondaki bayraklar Aynı Ucundaki bayraklar dünyanın... yeri yener mi? Evet yeni bir sancak Pasaportların tekrar değişik Ancak pasaportta olur zaten Neyse kışkırtıcılık şey... yapmıyor Savaş, ne... Savaş nedeni sayılıyordu ve Yani Erdoğan Ve Davutoğlu da Açıkça şey demişti Bu toprağa yapılan saldırı Türkiye yapılmış saldırıdır Gereği neyse yapılır demişti Öyle diyorsunuz ama dinleme skandalın ardından Patlak veren şeyi biliyorsunuz ee, en son çıkan haber hesabı. Haber hesabı. Her evet, şeyde haber hesabı var. 49 persenoruz. Evet. E, onda da var. O bir araya geldiler o zaman. Hiç konuşulmayacak bu konuyla alakalı. Evet. İki haber yazağı üst üste bindi. Ama Pişti Başbakan mi Başbakanın başka bir açıklaması vardı. yandan kıl çeker gibi sabırla çalışıp yapacağız inşallah demişti. Çok biraz ilginç biraz oldu sabır. şimdi gerçekten. Ama ne kılmış ha? Tereyağdan çıkan ne kılmış? Ceyman i̇şte. Şah IŞİD'e veriliyor diye Sürman Şah'da haber var. Çok ilginç oldu gerçekten. İki tane yayın yasağı üst üste geldi. Artık böyle bakmak bile yasak olabilir yakında böyle haberleri. Evet, hani dinlemek değil tabii. İşte evet fakat ben son haberi de verip ilk yarım saatliği kapatayım. Uydu verileri korkutmuş. Kimi? Hepimizi. Sen korkmadın mı? Selahattin korkudan Kuzey'den gelen haberden bahsediyorsunuz Evet, evet o korkutucu gerçekten Grönland ve Antarktika'daki buzulların erimesi aşırı hızlanmış Bana hiç Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar ve Orman ve Su İşleri Bakanı korkmuş gibi görünmüyor Hatta sen bile korkmuş gibi görünmüyorsun Neden? Sorun bir Neden? Çünkü Neden? ilk defa bir canlının küresel iklim değişikliğinin adapte olabileceği Farklı davranış şekilleri sergileyerek adapte olabileceği bilimsel olarak gözlemlenmiş. Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni bir rapor var. Bu Bizim de içinde bulunduğumuz Paleoertik bölgede yaşayan bir e, kelebek var. Kahverengi Argus Kelebeği diye isimli. E, uzun yıllardır yaşadığı İngiltere'nin güney bölgelerinden Yorkshire ve Güney Lincolnshire gibi Yorkshire. Evet evet. Kuzey bölgelerine doğru göç ettiği Gözlemlendiğinden bahsediliyor Göç etmeden önce iki bitkide yumurtalarını Bırakıp oradan besinlerini sağlıyormuş Rock rose ve Germanium. Geranium. Bu e, yeni göçtüğü yerde Rock rose yokmuş yani kaya gülü yokmuş Sadece geranium varmış O da rock diyetinden çıkarmış Diyetinden çıkarıp sadece geraniumla takılıyormuş Etrafta yumurtalarıyla gıdaydı vesaireydi Ama şöyle bir sorun var Havalar soğumaya başladığı zaman e, Daha da kuzeye gitmesi gerekecek ama daha da kuzeyde Cerenium'da bulunmayacak. Ama şu anda gözlemlenen durumdaysa adaptasyon adaptasyonu tam, sağlamış. Siz de sağlarsınız. adaptasyon değdin o zaman gidersiniz. ben de söyleyeyim. İlk defa görülen bir şey olmuş ve bir kutup ayısı bir bildiğimiz ayıyla çiftleşmiş adapte olmak üzere ve çikolata renkli. Ya kutup Muhteşem. olmuş. işte adaptasyon dediğim. Çok bu, güzel bir haber evet. değil mi? Evet. Peki uydu verileri korkuttu. Niye diyor o zaman Deutsche Welle? Ya korkuttu. Onlar en güneydekileri korkutur. Kuzey doğru gidildiği daha az korkuyorsunuz. Evet. Siz de hazırlanın yavaş yavaş kuzeye doğru gitmeye. Eğer zaten içinde bulunduğunuz iklimden memnunsanız. Biraz daha kuzeye doğru yavaş yavaş çıkmak zorunda kalacaksınız. Deniz seviyesiyle beraber. Hem yükseleceksiniz hem da korkutuyormuş ama onu daha sonra konuşuruz. Batı ülkelerinin umurunda bile olmadığı ortaya çıkmış. Ebola Me mı? Ebola'yla, mebola'yla uğraşamayız demişler. Gönül bağı yok muymuş eski sömürgeleriyle aralarında? Yokmuş. 1350'ye yükseldi sayısı. 1 milyon kişi karantinada ve batılı ülkeler sıfır. Neredeyse sıfır efor gösteriyorlarmış çaba. Ebola krizinin çözülmesi için aşıyı bekliyorlar. Konuşacağız, devam edeceğiz, döneceğiz ara. Açık Gazete Don't look so sad. I know it's over But life goes on And this whole world just keeps on turning Let's just be glad we had this time To spend together There's no need to watch the bridges that were burn. Rogers Grubu, the First Edition'dan dinlediğimiz For The Good Times bir standart aslında country and western tarzı müziğin standartlarından biri For The Good Times iyi günde kötü günde iyi zamanlar için diye de çevirebiliriz Kenny Rogers aynı zamanda önemli bir aktivist çevre hakları ve yerlilerin hakları konusunda insan hakları konusunda da önemli çalışmaları bulunan aktivist çok efsanevi bir boyuta ulaşmış artık şöhreti Kenny Rogers 21 Ağustos'ta 1938'de doğmuştu Houston'da Texas'da onun için çaldık günaydın Kenny dedik sağlam gidiyor evet açık radyo burası 94.9 açık gazete programı devam ediyor saat tam 8.45'te şeye dönersek Ferguson'dan Gazze'ye kadar her yerde muazzam şiddetin bulunduğu bir yerde bir kişi de e, buna karşı çıkıyor. Democracy Now!'da dün kendisiyle yapılmış harika bir e, kısa söyleşi vardı videosu. Yani holokost'tan kurtulmuş olan Hedi Epstein. E, tam 90. yaş gününü kutlar kutlamaz... Törenin, bir ritüelin bir parçası olarak tutuklanmış Amerikan e, polisi tarafından. St. Louis'te Missouri valisi Jay Nixon'ın ofisinin hemen dışında bir protestoda. Kendisi Almanya'da doğmuş. O 1939'da kinder transport denen bir yöntemle insani bir... ...10 bin kadar çocuğu Nazilerin pençesinden... Kanlı pençelerinden kurtarıp İngiltere'ye transfer edilen bir operasyon var. O şekilde kurtulmuş. Bir süre İngiltere'de yaşamış. Oradan da Amerika'ya geçmiş. Hayatı boyunca da mücadele eden bir kadın. St. Louis Palestine Solidarity Committee'nin de iki şeyin de üyesi kendisi kurucu üyesi, birisi işte St. Louis Filistin Dayanışma Komitesi, birisi de Jewish Voice for Peace yani Barış İçin Yahudi seslerinin St. Louis branşının yani kolunun üyesi, kurucusu aynı zamanda. Böylece şu andaki dünyanın en önemli iki Olay, yani pek çok önemli olayı var ama en önemli ikisi önemlileri arasındaki ikisinin de tam merkezinde bulunan bir şahsiyet kendisi. Hem Gazze'de korkunç ölümler oluyor ve tahribat hem de e, polis devletinin benzeri bir durum oluyor. Aparta'yı da benzeyen Amerika'da. Her ikisinin tam ortasında yer alıyor. 2011 yılında da Gazze özgürlük filosunda yer almıştı kendisi bir Amerikan bayraklı gemide taşınıyordu. Oda City of Hope'de cesaretin umudun cesareti adını taşıyan gemideydi. Size o konuda da yayın yapma fırsatımız olmuştu Açık Gazetede yıllar içinde Batı Şeridi'ye de birçok dayanışma gösterisinde bulunmuş bir kadın ve Polisin Ferguson'daki şeyinde kötü muamelesiyle ilgili ne diyor? Aynı şey İsrail'de İsrail polisinden gördüğüm şeyle İsrail'in Filistin'in işgali altında tuttuğu yerde Filistinlere gösterdiği şiddetten hiçbir farkı yok demiş. Ve ben biziyorum demiş nasıl bir ayrım gözetilmenin nasıl bir duygu yarattığını ezilmenin. Ve sorunları gördüğüm zaman ayakta durmakta zorluk çekiyorum diyor. Ve ondan sonra da demokrasi hoş geldiniz diyor. Amy Goodman Epstein de diyor ki, günaydın Amy beni programını aldığın için teşekkür ederim diyor. Görüntülerde böyle şort giymiş pıtı pıtı yürüyor ve Ondan sonra dev gibi erkek ve kadın polisler arkadan kelepçeliyor. Bu şart herhalde değil Plastik. Kaçmasın diye. Evet. Ya da insanlara saldırmasın diye 90 yaşındaki. Dikkat e, olması lazım polisinde e, tabii. Hep e, peki nasıl oldu diyorlar işte birkaçımız toplandık Wainwright binasında hükümet yani eyalet valinin de olduğu yerde diyor Nixon'ın konuşmak istedik ve bu şeyi tırmanmayı bırak dedik diyor şiddeti diyecektik diyor kendisine Ferguson'da e, polis ve bir sürü güvenlik etkisi vardı bizi içeri sokmadılar diyor şeyin önünde küçük bir meydan var diyor binanın biz de orada toplandık işte herkes anlatıyordu başından geçenleri filan bir polis geldi ve hükümet e, şey vali yok burada demiş o o fuara gittiğini öğrendim diyor valinin kokoreç yeme gitmişti bizim bu da bir şey yemeği hamburger yemeği gitmiştir evet, orada kokoreç yok tabi yani var da az vardır herhalde yetkililer de yok demiş artık dağılın demiş dağılın lan demiş biz dağılmayınca birkaç saniye içinde neredeyse polis tutukladı bizi dağılmayı reddedenleri diyor 9 kişiydik ben de onlardan biriydim kelepçe taktılar ve işte vagona götürdüler binan diyor peki e en yakın istasyona götür karakola götürdüler peki en çok olup biten e, korkutan e, kaygı duyduğun şey nedir diyor, diye soruyor Amy Goodman e, devam eden şiddet ve baskı diyor Ferguson'da siyahilerin üzerine Afrikalı Amerikalıların üzerine cemaate bunun bitmesi lazım diyor bütün baskı yapısının sona ermesi lazım ve şu anda bu uzun vadeli bir problem ama şu anda kısa vadeli de bu şiddetin derhal tırmanışının durdurulması lazım diyor. Onun yerine tırmandırıyorlardı diyor ve çok ilginç bir şey söylüyor. Ferguson'daki polis şefi halkla baş etme tekniklerini nereden öğrenmiş? Türkiye'den. Takvim gazetesi öyle diyor. Yanıldın. İsrail'den. Evet. İkide bildiğin İsrail'den öğrenmiş. O da takvim gazetesi yüzünden. Yani polis şefi Jackson'dan mı bahsediyorsun diyor Amy Goodman hafif bir hayretle. Evet. Ta kendisinden diyor. Nasıl insanlara kötü muamele edilir? Bunu gittiler. İsrail'den öğrendiler diyor. Ve şimdi de o yapıyor. Ben İsrail'in Filistin'de işgal altındaki topraklarda yaptığının Aynını görüyorum diyor, iğrenç diyor olup bitenler diyor. Biraz kulak verelim. Missouri State Senator, as we end today's show with Epstein, she is a 90-year-old Holocaust survivor who was arrested on Monday in St. Louis when she was part of a protest outside of Governor Jay Nixon's office. Hetty Epstein is co-founder of the St. Louis Palestine Solidarity Committee and St. Louis branch of Jewish Voice for Peace. In 2011, she was part of the Gaza Freedom Flotilla and was a passenger on the U.S. flagship, the Audacity of Hope. Over the years, she's made many solidarity trips to the West Bank. She joins us here now in Ferguson. Hetty Epstein, welcome back to Democracy Good morning, Now! Ma Good morning, Amy, and thank you for having me on your program. We speak to you as uh, tear gas has been in the streets of uh, Ferguson, and the Israeli assault on Gaza has just resumed. Your feelings today, and talk about why you got arrested on Monday. On Monday, with several of us gathered downtown, and then we marched to the Wainwright building, Where the office of Governor Nixon is, and we wanted to speak to him and ask him to deescalate the violence that's going on in Ferguson. And uh, we, there were police and security people in front of the building, and they would not let us in. There is a large pl a plaza in front of the building, and so we congregated there. There were some people speaking about their experiences, and. At one point, the uh, a police lieutenant uh, informed us that the governor is not there. I just learned that he was at the fair <laughs> and that um, his staff is not there and asked us to disperse. Evet bunları anlatıyor hediye Epstein ee, Belki çok ilginç de bir, birazdan o sese de kulak verme imkanımız olabilir çok ilginç şeyler de söylüyor nerede doğduğunuz sorusuna Amy Goodman'ın diyor ki Almanya'da doğmuştum 1939'da e, Kinder Transport denen şeyle çünkü İngiltere'ye taşındım ve Mayıs 1948 Mayıs'ında bu ülkeye geldim diyor. Amy Goodman şey soruyor. E seni, e bu enerjiyi nereden buluyorsun bu yaşta, bu mücadele gücünü? E bu arada da e doğum günün kutlu olsun demiş. Doğru, teşekkür ediyor. E de hepsinden. E e, Epstein'in üzerinde tutuklandığı sırada da üzerinde olan şey var. T-shirt var. Siyah bir t-shirt. Üzerinde Stay Human yazıyor. İnsan kal. Diye <gülüyor> beyaz bir yazı var. Peki bu aktivizmi Gazze'den Batı Şehriye'ye kadar Ferguson'a oradan Missouri'e götüren bu aktivizmin ateşi nereden geliyor diyor. Ben ben bunu uh, bilirim diyor. Çünkü uh, nasıl uh, şey olduğu zaman ayrım gözetilmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum ve sorun olduğu zaman öyle uh, sakin, hu huzurlu bir şekilde duramam diyor. Bütün sorunları çözemem diyor. Hatta hiçbir sorunu çözemem diyor. Ama elimden ne geliyorsa onu yaparım çözmek için demiş. E, çünkü duramam öyle bir kenara çekilip. Çünkü e, durduğun zaman diyor, ortak olursun, suç ortağı olursun demiş. Hedi de Epstein'den hepimizin öğrenecek epey şeyi var gibi. Peki, e, şimdi iki tane sürprizim geliyor. Can. Burada Ferguson, Missouri'nin sokaklarında dururken bir e, İsrail Başbakanı'na bir, bir, bir, bir yemin Netanyahu'ya bir mesajın var mı diyor. Çok şaşırtıcı bir şey söylüyor Edipstein, bir Yahudi, Holocaust, Kurban. Ve ailesini bir daha hiç görmemiş kendisi biliyor musun? Annesi, e, kardeşleri yok edilmişler Auschwitz'te, kampta yani kendisi çocuk olarak kurtulmuş sadece. Bütün ailesi yok edin. Diyor ki şiddeti durdurun. Masaya oturun ve dürüst bir şekilde e, barış olacaksa onu konuşun demiş. Yani bu şiddetin durması gerekiyor. Çok feci bir şey diyor. fakat Şu anda devam ediyor ve bil bakalım ne demiş. Netanyahu'nun ''Niyeti var mı?'' demiş. ''Netanyahu'nun niyeti yok.'' demiş. ''Barıştan bahsediyor ama gerçekte barış istemiyor.'' demiş. ''Peki, Obama'ya bir mesajınız var mı?'' diyor. Bu da ikinci sürpriz. Sürpriz değil aslında bu. İlk söylediğinizde herkes dünya alemi biliyor. aslında İsrailler Ama kimse, de biliyor. kimse söylemiyor. Söylemiyor ama herkes biliyor. İsra, işte, İsrailler de biliyor. Netanyahu da biliyor. Mahmut Abbas da biliyor. Hamas da biliyor. Mısır, Türkiye de biliyor. Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Ama kimse söylemiyor. Ya da söyleme gibi bir şeye girmiyor. Cesaret bulamıyor ama kendilerine. Ama et, öteki daha güzel. Peki başkana bir mesajınız var mı diyor? Adam olsun. Diye. Diyor o. Ee, tatilde diyor, biliyorum. Dönsün tatilden diyor. Bak dinleceğim. <gülüyor> tatilden dönsün burada fırkusuna gelsin, yüzünü göstersin. Oradaki genç insanlarla e, konuşsun. Onların ihtiyacı var diyor. Ne diyorsun bu işe? Ya şimdi beni obamayı savunmak zorunda bıraktınız ama kendisi tatilini zaten yarıda kesmişti. Kesmedi. Nerede kesti? Kesti ama neden kesti? Çünkü Irak'lı e, gazetecinin kafasını kesti. Irak'ta Amerikalı gazetecinin kafasını kestik kestiler. İşit durumu var. Bu işit kafa kesen için kendi tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı Obama. Ee, Olmadı hangi zile bir yurt içinde bir yurt dışında, bir yurt dışında. Ha, sarmışlar etrafını ha, adamcağızın. Ha, ha, diyorsun, ben değilim? de bu aralar böyle nedenini bilmediğim bir Obama <gülüyor> sevgisi oluşmaya başladı nedense bir şey değil. Üstelik yeni de seçim yok artık. Bir evet. daha seçemeyeceksin. Ama sen de e verirsin. Hillary'e veririm. E tabi. <gülüyor> Hillary'e veriyorum şey tuşu var böyle yok et tuşu var dünyayı. O tuşa basıyorum ve Hillary'e veriyorum o Bütün Şimdi, her tarafın nükleer bombalar atılmaya başlanıyor. Helikopterler havada uçuşuyor. Şu Küresel iklim krizi peki, tam kapıyor. son olarak şey de söyleyelim. hedi Epstein'den sonra IŞİD 49 Türk rehineyi serbest bırakma karşılığında Türkiye'nin Süleyman Şah türbesinden 3 hafta içinde çekilmesini istediği. Bomba gibi bir haber var Hüseyin Özay'ın haberi. Ankara teklifi değerlendiriyormuş. Osman Gazi'nin dedesi yatıyor burada. Babası Süleyman Şah'ın ve Ertuğrul Gazi'nin babası. Osman Gazi'nin dedesi Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah ve iki asker evet. 20. Zırhlı Tugay'ı 3. Hudut Alay Komutanlığı hudut taburuna bağlı askerler de koruyor türbeyi yani hiçbir türbe ya da mekan insan hayatından daha değerli değildir elbette böyle bir pazarlığa gidilebilir ama şöyle bir durum geliyor benim aklıma işit böyle verdikçe verilmesini isteyen bir şey ve Tazmanya canavarı gibi bütün Orta Doğu'da koşturmak istiyor. Şimdi burası verildi diyelim, e, Güneydoğu Anadolu'dan başka yerleri almak için başka insanlar kaçırıldı takdirde Bu sürekli böyle bir ilişki mi çekecek yeni komşumuzda? Adam kaçır, toprak ver, adam kaçır, taziz ver, adam kaçır, silah ver, adam ve kaçır, yardım istiyordu. ver, adam kaçır, su ver. Su böyle mi, mi olacak? İstanbul'u da ver derse ne olacak mesela diyoruz. E hayır gelip İstanbul'da bombalı saldırıları yaptılar. Evet. Ondan sonra dediler ki barajın sularını açın dediler. Ondan sonra sular mı açılacak? Yani sürekli kaba tehdide boyun eğilecek diye bir durum söz konusu e, olabilir. Kaba tehdit olursa ne yapacağını 25 Mart 2014'te söylemiş Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan ve Cumhurbaşkanı. Böyle bir yanlışlık olacak olursa gereği neyse yapılacaktır. Bu topraklar bizim toprağımızdır. Bu topraklarda yapılacak bir saldırı aynen Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Peki Erdoğan e, halifi Mustakbel başbakan şey Mustakbel başbakan ve eski e, dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ne demiş? Herkes bilir, Suriye rejimi de alandaki bütün gruplar da bilir ve bilmelidirler ki. Türkiye topraklarına herhangi bir şekilde söz konusu olabilecek bir yanlış yaklaşım veya müdahale cevabını, mukabelesini görür ve oradaki Mehmetçiklerimizin güvenliği bizim için 75 milyon vatandaşımızın güvenliğidir. O bakımdan her türlü tedbir alınmıştır. Şu anda durum orada stabildir. Yani bir hareketlilik görülmüyor demiş. Şimdi hareketlilik görüldü yalnız ne olacak bilmiyorum genel kurmaya iletilmiş karargaha genel kurmay da hükümetten gelen talimat üzerine çekilme için ön hazırlık yapmış ancak çekilme işlemi henüz başlamamış bu IŞİD meselesi ve şey yalnız Türkiye ile ilgili bu gazetecilere yapılan şey de çok korkunç ama şöyle bir durum var Musul'daki reyine krizi bugün itibariyle 72. gününe girdi bir yaşındaki yeğeni Kuzey Deniz, anne ve babasıyla işi tarafından allık olunan Muammer Taşdelen de Dışişleri Bakanı'na öfkeliymiş. T24'te var bunun haberi. Naci Koru'ya seslenmiş, başbakan yardımcısı. Sorunların hesap vermesi gerektiğini, devlet için istisna yapılamayacağını vurgulamış. Taşdelen de Koru'ya, çocuğunu Musul'da tutsak bıraksınlar da görelim demiş. Kaç tane basın açıklaması yapılıyor demiş aynı zamanda. Zaten dışişleri şeyi bile karıştırdı birbirine ki bebeği de karıştırdı hangisine doktor gönderdiğini bile bilemiyoruz. Evet bunları bu konuları dokuz buçuk on arasında konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Açık kaste. Nereye doğru? Cengiz Ahtarla geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey merhaba. Ben, günaydın. Oldukça sıcak bir yaz geçirmekteyiz. Evet. Her anlamda değil mi? Her anlamda evet. Her anlamda fiziki ve manevi anlamda anayasal buhran da var. Bir o, de... Ona girmeden önce madem sıcak yaz dedin programın sonunda söyle sözünü etmek dediğim bir konuya şimdiden gireyim. Bu World Overshoot Day vardı evet. geçen gün. Onu işlediniz herhalde. Evet, evet işledik. Evet tamam. Yani ben ne buna e, oburluk obezite mü, mü, dünya e, iflas günü mü desek? ne evet. Cepten yiyor dedi. Giderek Aynen. daha derin bir cepten yiyor. Evet. Bu ilkte ilk 19 e, Aralık 1987'de. Ee, tabi delinmiş bak nereden nereye gelmişiz 19 Aralık'tan Aralık'tan Ağustos'a gelmişiz yani Evet. Ağustos'un Ağustos sonu bile değil 19'uydu evet. evet yani e, bir yılda yenilenmesi gereken e, tabi kaynaklar e, artık e, yani bir yılda yenilenmediği gibi o e, cepten yeme e, 8 aya düşmüş durumda Peki o zaman buna ilaveten bir de bu sabah değindik ama senle de bir iki da iki saniye konuşalım. Alfred Wegener Enstitüsünün bu Almanya'da Bremer havasından evet. buzul tabakaları yılda 500 kilometre küplük bir hacim kaybına uğruyormuş. Bu uydu ölçümlerinin başladığı ki yeni bu 20 yıldır ölçülüyor. Bu kaybın çok en yüksek orana ulaştığı ve yılda 3 katına çıkmış olduğu Antarktika'da mesela Batı Antarktika'da, Grönland'da da 2 kat. Şimdi ben soruyu soruyorum. Doğa bunu uydu verileri korkuttu diyor. Grönland ve Antaktika'daki buzulların erimesinin aşırı hızlanması. Kimi korkutmuş olabilir sence? Ben böyle bir korkuyu görüyor musun? Şeyde. Bence bu e, Alman bir işi. Ömer Madra kahverengi kutup ay e, ne ayıları? boz ayıları korkuttuğundan bahsetmişti. Artık kutup ayıları da e, boz ayılarla beraber çiftleşmeye başlamışlar. daha derin bir şey var. Bu Alman Evet Alman İstihbaratı. Ben hala boz ayılardan şüphelenim. Türkiye Kötücül kötü haberleri yay yayarak insanların bu yaz e, mevsiminde, bu asude e, bolluk bereket mevsiminde Keyiflerini de keyfini kaçırmak için yapıyor. Tamam o zaman bolluk bereket demişken. E, kendinize de Türkiye'nin keyfini kaçırmak için. Çünkü Türkiye'nin keyfi mükemmel biliyorsunuz. <gülüyor> evet. Cengiz Bey hazır sizi de bulmuşken bir de bolluk bereket demişken bir sorun var. Onu müsaadeniz olursa size iletmek isterim. Ee, bu Rusya'nın Türkiye'den gıda almasıyla alakalı bir durum söz konusu yakın zamanda. Gazetelerden de takip etmişsinizdir. Evet etmişsiniz haberdarım. Evet, al, al, almıyoruz <gülüyor> sizden alıyoruz diyor. Evet ama şöyle bir durum var şimdi. Bu En son enflasyon rakamları açıklandığı zaman Erdem Başçı e, gıda fiyatlarındaki artıştan bahsetmişti ve ihracat yapılması gerektiğinden bahsetmişti. Hı -hı. Özür dilerim ithalat yapılması gerektiğinden Hı -hı. bahsetmişti gıdalar gıda, gıdada. Fakat Hı -hı. bunun tam tersi bir durum söz konusu şimdi. Yani zaten bir kuraklık var. Biz neredeyse her gün hangi ürünün, hangi gıda ürününün kuraklıktan ve doludan etkilendiğinden bahsediyoruz. Ee, Merkez Bankası bir yandan gıda ithal etmemiz gerektiğinden bahsediyor. Fakat evet. Rusya'nın talebi üzerine gıda ihracat çekmişiz ve bunu herkes kutlamak üzere. Ama yani bir, bir ülke hem ihracat hem ithalat yapabilir. Şunu hatırlatalım sadece. Birincisi Rusya ile yapılan bu taze sebze meyve ticareti. Çok sorunlu bir ticaret. Sık sık biz hafızasız bir millet olduğumuz için e, biliyorsunuz sık sık Rusya Türkiye'den işte o içinde çok fazla kimyemi madde bulunan hmm. biberleri domatesleri, domatesleri geri yollar bir kere bunu, bunu bir kenara yazalım. İki Türkiye 13-14 yıl öncesine kadar dünyada e, gıda e, anlamında kendine yeten 7 e, ülkeden bir tanesiydi. Şimdi artık e, aslanlar gibi bir ithalatçı ülke oldu e, ve her şey ithal ediliyor. Yani e, yediğimiz, e, içtiğimiz her şeyde yani hiç ithali yok bunun diyebileceğimiz bir gıda maddesi yok. E, bunu da bir kenara not edelim. E, ve bu giderek de bu açık büyüyor tabii. Yani Türkiye'de artık tarım falan yapılmıyor ve e, malum klasik iktisatçıların... E, en üstünde, en fazla üstünde durdukları konulardan bir tanesi Geçen gün bu tarımın ile ilgili bir makale yazmıştım hatırlarsın Ömer Evet Yani tarım kötü bir şeydir eski bir faaliyettir Bir an evvel lağab edilmesi lazım Çok entansif konvansiyonel tarıma geçilmesi lazım Köylülerin çiftçilerin de şehirde lumperleşmesi lazım bunu demiyorlar tabii. E, gerekir deyip dururlar yani ve ne zaman tarım üretimi düşse sevinirler. Sanki bunun karşılığında e, başka bir üretim e, veya başka bir faaliyet gerçekleşecekmiş gibi. Evet tabi e, AVM çok temel sorunlarından bir tanesi bu tabi. Evet. Hiçbir zaman konuşulmaz hiçbir zaman üstünde durulmaz çünkü tarım yeri bir faaliyet olarak algılanır. E, yani Üstünü kabul diyelim <gülüyor> budur maalesef. Evet maalesef ve gıda enflasyonu yüzde 30'a yaklaşınca bugün şeyde, mutfaktaki yangın büyüttü diye gıda ve içecek sanayi dernekleri federasyonu başkanı da stokçuluğun hortladığını ve zamların bu yüzden yapıldığını söylemiş. Yüzden Çok öyle bir şey. Türkiye'de ne stokçuluğu? Türkiye'de yeterince üretim yapılmıyor. Sorun o. Yani hmm. tabii o stokçuluk onun sonucu. Onun sonucu evet. <gülüyor> Rusya nasıl <gülüyor> satacağız o zaman? <gülüyor> bulacağız bir yolu. O şey o, o prestij. O zaman şöyle yani bir şey yapsak. Avrupa'dan yemeği, alsak aralarında kavga var ya. Rusya'yı satsak oradan. Yok yok yok. Yemeği satarız <gülüyor> orada. Taş basarız bağrımıza. Yeter <gülüyor> Lise, ki Avrupa'yı yediririz. Avrupa'yı şey, av Rusya'ya. <gülüyor> ben konserve depolamaya başladım zaten. Bizim Puzdolok'undan. Siz düşünün. Valla gelelim. Bütün bunlar tabii. Ben bunlara kaos manzaraları diyorum. <gülüyor> Ve e, Demin sözünü ettiğin anayasal buhran e, bunun e, sadece bir parçası. Ya Bu bir e, umumi kaos. ve e, Türkiye'de yani devletin çöküşüyle alakası bu yeni devlet diyorum ben buna. şey yeni Erdoğan devleti e, muhtemel. Yani herhalde ikinci mahluk reformlarından bu yana e, kurulan yeni devletin yani o zamanlar işte batılılaşmayla birlikte gelen bütün o kurumların e, e, iflas ettirildiği, ettiği değil, ettirildiği bir, bir dönem e, ne girmiş bulunuyoruz? Yani, ad, işte, yani hukuk, adliye, askeriye, e, hariciye, ilmiye, üniversiteye yokun durumu belli, maliye ve mülkiye, mülkiye yani Türkiye'nin özellikleri. Bunlar nasıl vali şey, el pençe <gülüyor> şey divan duruyor enerji bakanının önünde geçen gün. Ve bütün bunlar yani tesadüf değil bunlar bilinerek yapılan işler ve bunun sonucu yaşanıyor şu sırada. Türkiye'de bir tek karar alan insan var. O da e hem başbakan biliyorsun hem her türlü bakan hem e cumhurbaşkanı hem parti başkanı olan e şahsiyet. Ee, şimdi bu e, başka bu manzaralardan üç tane manzara e, seçtim bugün için bir tanesi tabii bu sözünü ettiğimiz anayasal kriz veya bu, bu buhan meselesi bu anaayasal e, buhan değil yani bu, bu Tayyip Tayip Erdoğan e, buhanı e, ve şimdi bu tarafı e, aylardır belki yıllardır yani bu devlet başkanlığı gerekiyor Türkiye'ye teranesi e, sahipleri e, bunun nedeninin ve bu ihtiyacın nedeninin e, istikrar olduğunu söylerlerdi biliyorsunuz. Şimdi bu, bunun istikrar değil tam bir kaos olduğu bir kere ortaya çıkıyor. E, yıllardır dediğim yani biz gene hafızasız bir millet olduğumuz için her zaman hatırlatmakta fayda var. İlk defa 22 Nisan 2010'da e, e, Tayyip Erdoğan tarafından edildi. Başkanlık sistemi. 22 Nisan 2010. Yani işte e, 4 yılı aşkın bir zamandır üzerinde çalışılan bir proje bu. Şimdi e, yani bütün e, bir kere yani bu sistemin yerleştirilebilmesi için o anlamda e, baş, bu son seçim 14 Ağustos seçimi bir e, üstü kapalı bir başkanlık seçi e, bütün yetkilerini aşması gerekiyor İstismar etmesi gerekiyor Hem başbakan olarak hem cumhurbaşkanı Olarak ve sistemi yerinden Oynatması gerekiyor Yani yeni Türkiye böyle bir şey işte O yüzden e, yani bunlara katıya Şaşırmamak lazım Yani her türlü Teamülün delinmesi Bu demin adını ettim yani Adliye, askeriye, hariciye, ilmiye Maliye, mülkiye Bütün bu bürokratik e, Teamüllerin delinmesi ve yerle bir edilmesi e, Tayyip Erdoğan'ın bekası için şart. E, o yüzden e, yani hiç şaşılacak bir şey yok burada ve 2011 seçiminden bu yana esasen e, artık bu anayasal bu buhran yine devlet buhranı demek lazım belki. Yani bu devlet buhranı zaten yavaş yavaş hayatımıza girmiş vaziyette. Hiçbir şey çalışmıyor. Şimdi bu, bugünkü Emarelerine bakıyoruz, i̇şte yargı kararı değil mi iki gün önce veya dün e, yani bir e, yolu bulundu. Hayır, e, başbakanın ne parti başkanlığından ne e, başbakanlıktan cürüs e, törenine kadar, e, merasimine kadar istifa etmesine gerek yok dedi. Resmi gazetenin hali belli, adı üstünde resmi gazete. E, yayınlamıyor kararlarını sağlama almak için aman bir tebrik olmasın diye. Yani tam bir e, bir kaos esasen şey, Ömer Madır'ın işte Anomide dediği e, evet. e, bir, bir kaosun bu, bu siyasi ayağı. Şimdi bu yine e, bu çerçevede Abdullah Gül'ün ve Hayrın Gül'ün söylediklerini hafife almamak lazım aslında. Yani o da sadece parti içinde bana servis ettiler e, meselesi değil e, bu, bu başka bir şey var orada yani devlet tahmillerinin yani bir iki kere alt üst edildiği e, anlamına geliyor yani bir siyasetçi başka bir siyasetçi anlaş ile anlaşmayabilir e, belli konularda ama burada dikkaten bu son dönemde başbakan cumhurbaşkanı ilişkilerinde artık çizmeyi aşan bir başbakan e, var idi. yani artık o dönem kapandı ama ağızlar açılıyor bu, bu taraf yani diğer taraftan ve bunu hasta almak lazım ha bundan ne çıkar bir siyasi alternatif çıkar mı ben sanmıyorum çünkü sonuçta AKP iktidar tacisi ve iktidarda olmak e, yani, e, iktidarın dışında kalanların şenerleşmesi bu lüksula e, e, Abdüllatif Şener Şener'in e, durumuna e, düşmeleri anlamına geliyor hele Türkiye gibi e, yani iktidarın çok önemli olduğu bir ülkede o yüzden e, oradan bir şey beklememek lazım ama yani devletin içindeki e, kaosun e, mükemmel e, ifadelerini artık açık ve seçik bariz e, yani göstere göstere bir ifadelerini yaşıyoruz. İkincisi ekonomideki kaos yani bunu Seyfettin'le işliyorsunuz biliyorum. Yazıyor zaten devamlı. Evet. Ama, ama orada da şöyle bir şey var. Yani bu e, e, sürdürülebilir kalkınma e, kavramıyla bağlantılı olarak bu tüketimi kısma işte iç talebi e, baskı altına kontrol altına almak böyle bir şey mümkün değil. Yani çünkü, çünkü tüketim ve Türkiye'nin yeni tanıştığı Türkiye'de kitlelerin tanıştığı tüketim madde bağımlılığı gibi bir şeydir. Bu bir madde bağımlılığı. Yani bunu iç talebi e, baskıla, istediğin kadar baskıla tüccar ve tüketici hep bir çaresini bulur onu delmek için ve e, tüketmeye devam etmek için. Kaldı ki yani Tayyip Erdoğan'ın hiç böyle bir derdi yok. Tam aksine e, ve e, işte, faizleri indirip e, işte artık e, yani işin vahametinin farkında olan iktisatçılar bu e, e, negatif faiz lobisi diyorlar biliyorsunuz. E, hmm. Faiz lobisine karşı negatif faiz lobisi. Yani Türkiye'de e, e, faiz hadleri enflasyonun e, altında demek bu. Yani Türk parasına bir yatırım yaptığın zaman cepten gidiyor demek. Para bankada durduğu zaman değeri azalıyor demek. Negatif faiz yani. İş şey falan veriyor bunu mesela. <gülüyor> Bana getirmeyin paranızı falan anlamında. Türkiye'de öyle bir durum yok tabii. Türkiye'nin dış, dışarıdan gelecek kaynağa ihtiyacı var. Ama e, faizle vermek istemiyor. Bu, bunu son derece basit bir bakkal hesabı seviyesinde ve bir kahve, e, kıraathane e, mantığı seviyesinde e, tahlillerle tırnak içinde tabii tahlil. Evet. İktisadiya, iktisadi faaliyetin böylece artırılacağı ve tüketimin tam gaz devam edeceği gibi bir varsayım var ki bu varsayım da doğru ayrıca olacak bu. Ama bunun sonuçları tabii korkunç olacak. Yani iktisadiyat açısından bu işte yeni hükümette. Ali Babacan'ın olup olup olmayacağı meselesi. Ama bütün bunlar e, büyük bir belirsizlik ve kaosun emareleri. Daha işte tam sezonda açılmadı biliyorsunuz. Yani Eylül daha girmedi. Eh, yani Eylül e, girdiğinde okullar açıldığında e, faaliyet her anlamda biz insanlar tatilden döndüğünde herhalde hem burada hem yurt dışında ve esas e, ortaklarımız olan Avrupa'da. E, Şeyin kazın ayağı e, ortaya çıkacaktır herhalde. Şimdi bu tüketim bağımlılığı tüccar içinde geçerli. Yani bu ihracat potansiyeli belli Türkiye'nin. İşte e, Can anlatıyor değil mi Rusya ya işte biberle, patatesle, domatesle ihracat. Evet. Ha, e, geriye kalan ihracat Türkiye'nin öyle bir ihracat malı falan yok. Yani, i̇thalat yapması lazım ki ihracat yapabilsin. Yani katma değeri çok az üzerine işte iki boya yapıp bize nedim türk yapıp bir satıyorlar. E, belli zaten dengesi belli. E, şimdi bütün bu e, yani böyle kırılgan bir ortamda, e, sen bir de e, faizi indirin diye banka üzerinde e, sadece banka üzerinde değil bütün ekonomi yönetimizde. Bankası ha. halk için oluyor o zaman. E, de, de, hayır. Üçüncü <gülüyor> havaalanı için. Üçüncü havaalanı için. Üçüncü havaalanı için. E, e, kredi konsorsiyumu tabii yurt dışından para bulup bulamıyorlar ki. Abs Tam ona geçmeden bir de şeyi ilave etmek istiyorum izin verirsen. O da tamam. bu şey Bank Asya meselesi. Bankaya evet. el konup konulmamasını tartışıyorlar. Onu da Seyfettin de, de onu, o da yazdığı gibi bu evet. ülkeye de ekonomiye ve ülkeye ihanet evet. anlamına gelir diyor banka evet. sisteminin. Yani çünkü o, o, o bir kenara not edilecek yani bu Türkiye yani gayet keyfi bir yönetime sahip olan bir ülke ve bankalara Taşının altında gözüm var diyerek el konulabilen bir ülke evet. anlamına gelecek. Bu da işte FİÇ'in e, zaten değerlendirmesinin arkasında yatan nedenlerden bir tanesi de Bank Asya meselesi. Evet. E, üçüncü nokta bu e, Kürt e, çatışması e, çözümü ile alakalı. Bu çok nazik bir konu. Şimdi... E, Yeni, yani yeni Türkiye'nin işte, Hükümetin, iktidarın neyse elindeki tek koz bu kaldı aslında Yani tek Satabileceği tırnak içinde Satabileceği tek koz Ben Diğer partilerin aksine Yani CHP ve MHP'nin aksine Kürt Çatışmasının çözümü konusunda Fikir sahibiyim Ve inisiyatif alıyorum Diyor ve Hakan Fidan'ın e, yani MİT Başkanı'nın e, seçimden sonra yaptığı ilk ziyaretin İmralı olduğunu e, hatırlayacak olursak ben bunun çok önemli olduğunu ve e, hükümetin var gücüyle yani Tayyip Erdoğan'da, çevresinin var güçleriyle e, buraya yükleneceklerini e, görüyorum. E, zaten karşı taraftan gelen mesaj da yani e, işte o heyete e, İdris Batmalüken ve Ervin Buldan'a galiba konuştu geçen gün seçim sonrasında e, Abdullah Öcalan. E, orada da e, tamamen karşılığı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu, bu çok büyük bir tuzak tabii. Yani bu, bu da bir anlamda e, kaos. Şöyle, yani Kürtlerin barışa vasıl olmaları dünyanın en, e, en fazla hak edilmiş barışlarından biridir elbette. Yani bunu kimse e, hayır bu olamaz olmasın diyemez. Yani CHP'nin dediği gibi, CHP'nin bir bölümünün dediği gibi, ama bunun yolunun yordamının bu olduğu konusunda çok ciddi şüpheler var, kuşkular var. Hele Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyunca açıkçası yani nerede yaşıyoruz falan gibi sorular soruyor. Mesela şöyle bir ifade var okudunuz mektubu, 30 yıllık savaş. Demokratik müzakereyle sonuçlanma aşamasındadır. Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Demokratik müzakere. Şimdi biliyorsun bu demokratik lafı her yere serpiştiriliyor maalesef. Eskiden barış serpiştirilirdi. Şimdi de demokrasi serpiştiriliyor. Ee, Selahattin Demirtaş da çok talihsiz bir şekilde demokratik ulus dediydi ee, seçim kampanyası esnasında. Demokratisiyle ulus birbirini dışlayan iki kavramdır maalesef. Demokratik ulus yoktu. Evet, sen bunu yazmıştın da zaten. <gülüyor> böyle bir şey yok. Yani o da demokrasi aşağı, demokrasi yukarı. Ya yani demokratik müzakerenin ne olduğunu ben açıkçası çok merak ediyorum. Yani bir bir tarafta milli İstihbarat teşkilatı başkanı, diğer tarafta da hapiste bir siyasetçi ve siyasi lider var. E, bu bunun neresi demokratik olur? Yani böyle e, ki ne konuşuluyor? Bir heyetler mi var? Yani bir Üçüncü taraf mı var? Biz bir, bilmiyoruz. Çünkü böylesine önemli bir müzakere sürecinde illa ki bir üçüncü taraf olması gerekir. Öyle bir taraf da yok. Yeri gelmişken bir reklam yapayım. E, belki haberdarsınızdır. İletişimden e, geçen cuma e, çatışma çözümleri ve barış adlı bir, bir, bir derleme çıktı. Evet. İletişim yerlerinden. Gelmiştir. Evet geldi ee, bize. Kitapaya. Orada benim de katkım var. Ee, yeni bir kitap. Ee, ve bu konuyla ilgili yıllardır e, kalem oynatan, e, çalışan insanların e, makalelerinden derlenmiş bir kitap. Çatışma sözümü nasıl olur, nasıl <gülüyor> olmalı diye bütün bunları e, sorgulayan bir, bir kitap. Evet peki bir de şeyi de ekleyebilir miyiz? Şimdi bu son e, haberle birlikte bugünkü Taraf Gazetesi'ndeki yani mülkiyedeki, maliyedeki krizlere bir de hariciyenin krizini yani Süleyman hemen... o zaten o bir yani o muhtemelen 2006'dan bu yana zaten yani halet Me meşalen patladı ve <gülüyor> Şu <gülüyor> o zaman Şam'dan geldiydi. Şam'dan Ankara'ya gelmesiyle başlayan bir bir süreç zaten. Ama haberden tarafın haberinden de haberler değil. Ha çok o zaman ben bir söylemiş oldum yani Süleyman Şah türbesinin işi evet. işitle pazarlık halinde işi de verilmesi söz konusuymuş. Genel kurmaya da çekilin talimatı verilmiş. Yani, Türkiye toprağıdır biliyorsunuz. Evet Türkiye toprağı yani olmaktan bir, çıkacakmış iş. İstanbul'u da istiyorlar. Işte. Ömer var mı? Bak be, ilginç şey bu. <gülüyor> ee, yani iki dakikada bunu konuşalım uzatalım birazcık süreyi. Ee, ama yani hakikaten böyle bir Hüseyin Özay'ın çok bomba niteliğinde bir haberi bu. Yani pazarlığın dozunu gittikçe artıran örgüt diyor iş diyor. Son olarak 49 rehinenin serbest bırakılması karşılığında Yurt dışındaki tek Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'nin boşaltılmasını talep etmiş. Ve hükümet... Süleyman Şah Türbesi'nin ne olduğunu biliyoruz. Türkiye'de çok az biliniyor aslında. Evet. Şey... Ama bu son dinlemeyle, skandalıyla beraber ya da tehditlerle beraber biraz daha popüler oldu galiba Süleyman Şah Türbesi son iki yıl içerisinde. Bir yıl, bir iki yılda değil bir yıl içerisinde. Evet, yani sonuç olarak e, olası bir saldırı ihtimaline karşı önlem olarak çekilmeyi gösterecek deniyor ön hazırlık Aa, yapıldı. Orada bir tabur var. Evet. <gülüyor> onları onları ham yaparlar yani. Orası, e, orası sembolik bir, bir topraktır ve e, e, daha yani şey ingiliz mandasına, e, şey, Fransız mandasına girerken yani yanılmıyorsam Ankara anlaşmasında. Türkiye'ye bırakılmış. Sen, evet, Çünkü şey Osmanlı'nın cebi ve e, yani bu herhalde büyük bir krizi yaratır. E, yani muhalefete en azından CHP MHP muhalefetine e, herhalde büyük bir e, koz. E, vermiş oluyor hükümet burada. Tabii burada bir ulusal, milliyetçi bir, bir bir bir tantana kopacak yani esas mesele evet. o. İşte toprağımızı satıyorlar yani. Hani bir kuruş toprak, karış toprak verilmeyecek falan üzerinden gidecek. Ama bir bu, bu yani bu milliyetçi hezeyanın ötesine geçecek olursak burada önemli olan işidin, yani daha önce hükümetin iş tuttuğu işidin artık hükümeti bir şekilde yönettiği veya yani istediğini yaptırdığını görüyoruz. Bu azar beyecan için de geçerlidir. Bahsediyor. Evet. Türkiye, tas tamam bunu söylemeye çalışıyordum. Yani hariciye krizi de bu, bu, budur buhranın işte asıl. Tabii yani, yani Türkiye büyük devlet işte Orta Doğu'da oyun kurucu falan Üstad Bel Başbakan'ın de, de, falan yok öyle bir şey yani. Türkiye tamamen elli kolunu kaptırmış. Ben Suriyelistanın e, başı olacağım hayalleriyle e, çok daha radikal gruplar ta, tarafından e, itilip kakılan, e, çek, e, yani çekiştirilen e, bir ülke yani e, işte İstanbul konusunda söylediklerinden baksana yani e, sonunda işe de gelecektir herhalde işte adanadan o üstü kaldırın. <gülüyor> evet yani rehin alınma e, sözcüğünün e, metaforik olmaktan çıkıp ete kemiğe bürünmesini görüyoruz. Çünkü resmen rehinde e, 49 personel var tabii, tabii. elinde konsolos evet. hatta evet. olmak hatta, üzere. Bir diplomat var yani diplomat bir, bir, var. genç bir diplomat daha var yani Valla ee, da işte, işte kaos e, bu yani devletin çöküşü evet. ve kaos manzarası bu, bu da haricenin e, kaosu ama bu artık yani zamanında ekilmiş olan tohumların 2006'dan itibaren ekilmiş olan o e, stratejik derinlik e, projesi etrafında ekilmiş olan tohumların bugün verdiği fidanların ve meyvelerin e, toplandığı ama e, Türkiye tarafından değil evet. <gülüyor> diğer ee, evet, bu bizim... taraf evet yani ortaklar tarafından toplandığı bir e, bir, bir ortam bu bütün bunları idare edebilmesi bence e, bir kişinin etrafındaki akıl dâhililerinin e, böyle bir şey mümkün değil çünkü zaten, evet. Türkiye, e, zaten yani bu kaos e, derk derken e, bilgisizlik ve beceriksizlik e, üzerinde e, durmak lazım. Yani bu yani Türkiye'de beceri krizi var aslında ve de bilgi krizi var yani ve bir, bir yani hükümet ve karar alanlar bunların farkında değil yani bizim e, adım ettiğimiz e, bu ekonomi konusunda işte faiz inmez de, e, diyenler e, haklılar tabii ama karşı tarafta faiz iner arkadaş diyen bir adam var yani <gülüyor> ya yani bunun ne bilgiyle de beceriyle falan, Alakası yok bunun tabii e, işte dedi, Devlet Başkanlığı projesiyle alakası var. Aklı sıra insanlar kredi almaya, borçlanmaya, tüketmeye devam edecekler ve bu sayede önümüzdeki parlamento seçimlerinde AKP'ye 3'te 2 çoğunluk verip Tayyip Erdoğan'ın anayasayı değiştirmesini ve rejimi değiştirip yeni devleti kurmasını sağlayacağını düşünen bir, bir, bir heyet var oralarda. Peki Cengiz çok açtık ama 30 Faktın saniyede son bir bilgi vererek kapatmak istiyorum. Bir, ama son 30 saniyede ben bir soru soracağım. Sadece 15 saniye en var cevap vermek için. 23 Eylül günü başlayan büyük iklim zirvesi. Tarihin büyük iklim zirvesi olacak bankimin çağrısıyla. Yeni Cumhurbaşkanı evet. da orada gidip küresel iklim değişikliğini durduracak dur, mı? Bir kelimeyle cevap istiyorum. Tabii. Durdurulsun diyecek. <gülüyor> Durdurula. Durdurula da. diyecek, evet. Pekala. Bizi gelecek programda söylerim, söyleyeceğim. <gülüyor> tamam, Çok teşekkür hoşça kal. ederim. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar açık Oogie Woogie, Count Basie ve orkestrasından dinlediğimiz standart parçalardan biri New Orleans kökenli müziğin William Basie. Ama herkes onu Count diye biliyor. Count Basie 1904'te 21 Ağustos'ta doğmuştu. Yani 110 yaşında olacaktı. Eğer yani 1984'te hayata veda etmemiş olsaydı. 110. yaş gününde Count Basie'ye bir saygı duruşunda bulunduk. Onun ünlü orkestrasının çok ün kazandırdığı Boogie Woogie adlı parçayı dinleyerek devam ettik. Saat 9.44 ve açık radyo burası 94.9 Evet yani hakikaten dünyanın gerçek anlamda bir kaosu içinde tepe aşağı bir slalom yapmaya çalışıyoruz burada Açık gazete ekibi olarak Sizinle hiçbir şey Değmeden bu Bayrak sopalarına Aralarından Dolanarak kayak yapmaya Çalışıyoruz Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta vurduğu işit Amerika Birleşik Devletleri'nden Gazeteci Foley'yi de katledip Videosunu yayınladı Videonun da gerçek olduğuna dair de uzman görüşleri belirtilmiş. Kafa kesen Meritan'ın Britanya aksanıyla konuşması Londra'yı alarma geçirmiş. Ortaçağ vahşeti diyor ama Ortaçağ vahşeti aslında yanlış kullanılan bir deyim. Böyle bir şey yok yani. Ama Amerika'ya bir mesaj başlıklı videoda iki yıl önce Suriye'de kaçırılan Amerikalı foto muhabiri James Foley'in kafasını kesmesinin görüntülerini yayınlıyor. Çok ağır bir durum bu. Gerçek video Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'e karşı hava harekatının elde ettiği başarıya dair açıklamasıyla başlıyor. Yani öyle şeyler de söyleyip duruyor Obama. Bana sorarsan bu ortamın içinde deli saçması diye nitelendirebiliriz pekala çünkü hiçbir e, akıl akı başında bir açıklama orayı vuruyoruz ve bu vurmaya da devam edeceğiz son zafer bizim olacak bu insanlık dışı şeye karşı ama diye konuşuyor. şöyle bir durumda söz konusu eğer bu e, ağır silahları vurulmasaydı işin ilerleşi yani Kürtistan'a doğru ilerleyişi sürdürmeye devam edecekti. Herhalde evet böyle bir geççi başarı kazanmış olabilir ama birçok yorumcunun da söylediği şu var. Zaten aralarında bazı çatlaklar görünmeye başlamışken şimdi tamamen birlik ve bütünlük içine dönüştürdüler diyor bu korkunç şeyleri. Evet ama mesela Patrick Coburn'in, İrlandalı gazeteci Patrick Coburn'in son kitabında The, The Jihadist Return Cihatçıların Dönüşü adlı kitabında bu durumu ...biraz da tarihsel olarak... E, ...30 yıl savaşlarına benzetiyor. Benzetilen analizler... Çok haklı mevcut. aslında bence. Ama şöyle de bir haksızlığı olabilir. 30 yıl savaşlarında, metaforu metaforda çok fazla kullanılıyor ya hani burada. 30 yıl savaşlarında bir şey vardı. Bir yaşam sürüyordu hala değil mi? Yani 30 yıl boyunca savaşabilmeniz için... ...tarımsal faaliyetlere bakabilmeniz lazım. Ülkenin ekonomisi aynı şekilde devam edebilmesi lazım. E, ve... ...savaşmanız gerektiği zaman da savaşmanız gereken bir durum ortaya evet, çıkıyordu. Köylü askerler. Köylü askerlerdi ama burada sürekli askerler ve sürekli savaştan bahsediyoruz. Yani 30 sene boyunca tarım yapalım, tarımdan e, kalan vaktimizle ya da tarımdan feragat edeceğimiz vaktimizle gidip savaşalım diye bir durum söz konusu değil galiba orta çağda olduğu gibi sürekli bir savaş hali mevcut. Yani Suriye'deki durumu biliyorsunuz tarımsal üretimin ne derece sekteye uğradığı %50'lik rakamlarla ölçülüyordu. Aynı durum Irak'ta da muhtemelen kuzey bölgelerinde şu anda gerçekleşiyor. Bu ne kadar sürdürülebilir? Ülkenin gıda ve su bakımından geleceğini ne derece emin ellerdedir? Onu önümüzdeki aylarda muhtemelen daha net bir şekilde net göreceğiz. Hayır şimdi mesela Common Dreams'den de Sarah Lazar'ın yaptığı bir derleme ve değerlendirme var çeşitli haber kaynaklarından. O da diyor ki yani Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri başta Obama olmak üzere daha çok asker göndermek Irak'a daha çok asker gönderme yani bütün söz, verdikleri sözlerin tamamının aksini yapıp bir bombardıman makinesi gibi bombalama programı gibi çalışıyorlar. Sorun da şurada silah endüstrisinin emrindeki bir bombalama robotu gibi. Planları çalışıyor. tamamen bozuldu yani. Ama Irak ordusuna o kadar fazla e, silah ve para yardımı yapıldı ki Amerika Birleşik Devletleri işgale gittiği zaman Irak'taki silahlarını geri dönerken bırakıp geldi Irak ordusuna. Irak ordusundaki askerlik sistemi içerisindeki o zaten ülke içerisindeki malikeni kurduğu o düzen içerisindeki yozlaşmanın en kristalize olmuş hali orduda görülüyormuş. Hatta gene Coburn'un kitabında bahsedilen şu ordu o kadar iyi bir gelir kaynağımış ki bu yolsuzluk ve e, rüşvet konusunda. insanlar orduya girebilmek için de rüşvet veriyorlarmış. Yani rüşvet alabilmek için rüşvet vermek gibi evet, de bir durum Lübdan söz konusu Irak işte. ordusunda. Ama şöyle bir durum da var. Yani ordu ikinci en büyük şehri olarak biliniyor. Musul, Irak. Ordu ikinci en büyük ordusu olarak nitelendiriliyor. Gene Musul'daki ordu apar topar kaçtı. Binin üzerindeki militan karşısında. Irak'ın en büyük ikinci ordusu. Son derece modernize olduğu söylenen Sayıları da oldukça yoğun olduğu söylenen bir ya, telefonla tarih beraber tarihin en büyük ilgilerinden biri, belki de birincisi olarak bakıla bir 350 bin kişilik en süper modern, ultra modern e, silahlarla donatılmış e, bir ordu'nun bunun üzerine kazanıyorlar. Evet. Şimdi bunun üzerine kazı. Aynen Kürt bölgelerinde de durum söz konusu. Diyet köylerini savunan peşmergelerin de çekip gittiğine dair e, haberler geliyor. Artından. Fikret'i de geri aldıkları haberi vardı ama doğru değilmiş mesela. Fakat ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani Lazar'ın haberinde diyor ki yani bir kere Başkan Obama tatilinden bir Martha's Vineyard diye bir yerde tatiline devam ediyor. Çok acayip bir şey aslında bu. Ve oradan bir basın konferansı vermiş. Basın toplantısı yapmış ve çok uyanık ve amansız bir cevabımız olacak Foley'in. Kafasının kesilmesine demiş Amerikalılara nerede ya zarar verirse biz ne gerekiyorsa yapı, yaparız adaleti yaparız diyorlar. Evet özel komandolarını göndermişler o kafa yüzü görünmeyen sadece sesi görünen e, kafa kesen cihatcının aramasına başlanmış işte onu da görebilmek lazım. Evet şu aynen anda. ve mesela işte bu. şey de diyor ki Owen Jones mesela Guardian'dan bir makale yazmış Fire Dogley adlı muhalif ilginç bir site var internet sitesi orada da D.S. Wright aynı şeyleri yazıyorlar yani Amerika'nın bombardımanı ne kadar artarsa devam ederse IŞİD yani şey İŞİD İslami Devlet neyse adı o kadar güçlenecektir. Diyanet İşleri'nden gibi. bir açıklama geldi İslami Devlet demeyin İslam kelimesini bu insanlarla kullanmayın kısaltmaları kullanın diye bir açıklama yapıldı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Şimdi tabi çok ağır bir durum var. Kaderi Obama'ya bağlı diyor Amerikalı başka gazeteci Steven Joel. Sotloff var yakasından tutuyormuş militan. Obama bu Amerikan vatandaşının hayatı senin bir sonraki kararına bağlı diyerek bitiyormuş video'da. Fawley'in de metnini okumuşlar. Dostlarımı, ailemi ve sevdiklerimi benim gerçek katilim olan Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı ayaklanmaya çağırıyorum diye bu şekilde Foley'in ağzından değil ama bir metin okumuşlar orada. Ee, bu da Amerikalı James Wright Foley hükümetiniz İslam Devleti'ne saldırılarda başı çekiyor filan feşmekan demiş. Çok kötü. Cameron tatilden dönmüş. Bu iyi haber. Obama dönmemiş ama Britanya vatandaşından bir IŞİD'e katılmış 400'den fazla Britanya vatandaşından biri olması ihtimali üzerine. Bak görüyor musun adamın tatilinin içine edilmiş ve David Cameron tatilini yarıdakisi <gülüyor> bir ülkeye dönmüş ve güvenlik kabinesini toplamış. Hemen halledecekti. Bence Tony Blair'i de alsınlar. Blair'i evet. karıştı mı yine ben ya? Ya benim o favori insanım şeyde Hillary'i alsın yanına Obama'da. Hepsi beraber tatilden dönüp bu işi halletsinler. Kanser gibi filan diyor. Ama şimdi James Foley daha önce Libya'da 2011'de yakalandığında ve haftalarca tuttuğunu da tutulduğunu biliyoruz. Oradan yaptığı bir ses var. Elimizde Muammer Kaddafi'ye Sadık Güçler tarafından tutuluyor ve Boston Globe'da yapılmış, kendisiyle yapılmış bir <gülüyor> mülakatta James Foley diyor ki 2001'de yakalanmış bir herif olarak tarihe geçmek çok anlamsız olur diyor. Gazetecilik böyle bir şey değil diyor. Ben cephede yani olayların bulunduğu yerde gazetecilik yap yapılmasının çok önemli olduğuna inanan biriyim diyor. Ve bu fotoğraflar ve videolar ve burada çektiğimiz fotoğraflar ve videolarla ve birinci elden gözlemle, deneyimle an olmazsa dünyada bu işlerin ne kadar kötü olacağını anlatamayız. Gazetecilik böyle bir şeydir diyor. Yani çok aslında değerli, önemli bir insanı katletmiş Öşid. Şimdi onun sesine bir kısacık kulak verelim. You find as a believe that journalism is important... ...without these photos and videos... ...first hand experience we can't really... ...tell the world... ...how bad it might be. Evet, James Foley'de aynen böyle söylüyor işte... ...yani dünyaya gerçek bu işlerin yerdeki gerçekliğin... ...ne kadar kötü olduğunu anlatabilmek için... İşte cesur bir insanın konuşması. Annesi de dayen Foley de şey demiş. Oğlumuzla gurur duyuyor Hiç bu kadar gurur duymamıştık diyor. O Suriye halkının çektiği acıları dünyaya ifşa etmeye çalışırken hayatını verdi diye konuşmuş. Onu kaçıranlardan kalan rehinelerin hayatlarını bağışlamalarını rica ediyoruz. cim gibi onlar da masum. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Irak, Suriye ya da dünyanın herhangi bir yerine dair politikaları üzerinde hiçbir kontrolleri yok diye eklemiş. Çok ağır bir durum Evet yani. Suriye'deki savaş ve aynı zamanda IŞİD'in ortaya çıkması bir diğer taraftan da gazeteciliğin, savaş gazeteciliğinin, savaş muhabirliğinin de sonu manasında gelen evet. bir analiz de belki yapılabilir ileride. Çünkü baktığınız zaman Kırım Savaşı ile başlayan bir... Profesyonel meslekte de var Savaş gazeteciliği gibi. Folding yaptığı buydu. Ama şu anda gazetecilere ihtiyaç var mı? Mesela İşit'in gazetecilere ihtiyacı var mı? Derdini anlatabilmek için gazetecilere ve medyaya ihtiyacı var mı diye sorduğunuz zaman İşit'in gayet profesyonel bir şekilde hatta en profesyonel kullanan bu Arap Bağrı'ndan itibaren başlayan bu süreç içerisinde medyayı kullanan en profesyonel oluşum olduğunu da görebilmeniz mümkün. Kendine ait dergileri var, haber kanalları var yaptıkları saldırıları gayet güzel prodüksiyonla beraber sunumları var ve bunları da internette youtube gibi sitelere koydukları da biliniyor yani Çok bu noktada aracıya savaş muhabiri gibi bir aracıya ihtiyacı kalıyor mu dünyanın daha doğrusu IŞİD'in işte orası tartışılması gereken bir nokta ama şunu da söyleyebiliriz ama. belki savaş gazeteciliği gibi bir meslek dalı da aynı zamanda e, ölüyor hem Suriye'deki savaş içerisinde hem de IŞİD'in yaptıkları Falling gibi infazlar içerisinde Evet ve Amerika mesela bir Deutsche Welle'nin bir haberinde Suriye'deki rehineleri de dahil yani gazeteci Foli'de dahil kurtarmak için bir müdahalede bulunmuş pentagon'dan yapılan bir açıklama bana sorarsan bu da saçma sapan bir açıklama bugün biraz böyle niteliyorum bir kurtaracaktık ama yanlış maalesef rehineler vurduğumuz yerde çıkmadı diyor yani böyle bir açıklamayı yapsalar mı olur yapmasalar mı Yapmasa yapmasalar daha iyi hatta yani ama şöyle bir durum da var ee, sadece Suriye ve Irak'la sınırlı değil gazetecilerin karşılaştığı durumlar mesela dün e, gelen bir haber vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde polis Anadolu Ajansı muhabirini kelepçe takarak zorla gözaltına alıyordu. Bunun görüntüleri var. Polis tarafından bu öldürülmesi Michael Brown'un ardından patlak veren olayları gözlemlemek için oraya giden bir muhabir var. Daha önce de El Cezire'nin setini tekmelerle beraber dağıtmışlardı. Sa sayısız gazeteci kimi şu anda tutuklamaktalar ya yani Amerika'da gerçek bir kaos da devam ediyor. O da ayrı bir şey. Yani, yani Obama... silah çekmişler doğrudan Anadolu Ajansı muhabiri Bilgin Şaşmaz'a silah doğrultmuş. Bu ölümle tehdit eden polis memurunun süresiz açığa alındığı haberi var. Yani sadece Suriye ve Irak'ta dünyanın her tarafında, Türkiye'de de böyleydi geçtiğimiz sene içerisinde... ...gazetecilerin hayatı, bu olağanüstü şartları gözlemlemeye çalışan gazetecilerin hayatı büyük bir tehlike içerisinde. Ama My, bir diğer taraftan da insanlar kendi görüntülerini kendileri de çekiyorlar. Michael Brown'un mesela öldürülmesi sahnesinde balkondan çeken bir video, evet. amatör video... Var. ...yani hakikaten insanın aklını durduracak akıllara seza bir video... Polis o şimdi açığa alınmış ya da nerede olduğu bilinmeyen polis e, vurmuş. Yerde kan gölü içinde yatıyor. Onu mozaiklemişler öyle gördüm ben. O kanları e, polis başında seyrediyor cesareti. Yani Amerika'da bir e, kasabanın sokağında öldürdüğü insanı seyreden bir polis manzarası var. Zaten olayların büyümesiyle... Bunu de... yayınlamadı mesela şey. E, polis bu görüntüyü yayınlamadı. E, onun fıstık çalarkenki görüntüsünü yayınladı. Ama sonuçta insanları sokağa çıkaran şey onun fıstık çalarkenki pro daha doğrusu. Pro, pro çalarkenki ...görüntüsü değildi... ...o balkondan ve insanların cep telefonu... ...kamerasıyla çektiği görüntülerdi... Evet. ...istediğiniz kadar bunu saklamaya çalışın... ...bir yerlerde o cep telefonu sürekli... ...insanların cebinde ve anında... ...çekebiliyorlar görüntüyü... ...belki yarın bile biraz bunun üzerinde gidebiliriz... ...140 cürnolsun yapacağımız sohbet içerisinde... ...evet... Ukrayna'da da bu arada çatışmaların durmadığı haberini de ekleyelim. Birkaç dakikamız kaldı kalmadı ama şey hava haberlerini, sel haberlerini de muhakkak verelim sen o ayrıntılı olarak derledin. Ukrayna'daki çatışmalarda siviller korkunç kayıplar veriyorlar. Son 24 saat içinde kaç kişi ölmüş Deutsche Welle'nin? 34 kişi. Yani her saat birden epey fazla insan ölüyor. Yani neredeyse iki saate iki kişiye saat başına düşen sivil var ve bu sadece 30 da yaralı var. Yani e, ne söyleyeceğimi e, bilemiyorum. Bir sene önce Avrupa Birliği'ne giriş tartışmalarının yapıldığı bir ülkeydi Ukrayna. Evet. Şu yani, anda doğusu tamamen kan gölüne dönmüş durumda. Yani çok kısa bir süre içinde 2000'in binin üzerinde insan öldürüldü. Yaklaşık 300 bine yakın insan 285 bine çıkmış sayı Doçevrenin son haberinde düşürülen sivil uçaklar hakkında herhangi bir soruşturma edin. haberi var mı yok yok son bir, ama bir son dakika haberi var İsrail'den daha doğrusu İsrail'in saldırı silahları 2000 haber. üzerine çok çıktı zaten evet Hamas'ın askeri Kanada İzzettin El -Kass Kassam Tukayı'nın önde gelen isimlerinden e, El Attar, Ebu Şemmale ve Berhum'un İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği duyurulmuş. Üç önde gelen komutanın öldürüldüğü haberi var son dakika haberi olarak. Evet. Önemli bir e, zafer kazanmış İsrail herhalde. Fakat bu arada e, giden çocuklar yani o annenin günün sözü olarak dün seçtiğimiz annenin sözü başka söylenecek bir laf bırakmıyor yani. Yani tek iletişim kurma aracım 7 yaşındaki çocuğumla ona sıkıca sarılmak diyor. Çünkü ben ne artık konuşabiliyormuş ne de gözleri görüyormuş. Babasının öldüğünü evet. bize söyleyemedik diyorlar. İsterseniz bu iklim olaylarından da son bir kez haber verelim. Çünkü neredeyse bu saydığımız bütün olayların başlangıcında bu iklimsel değişiklikten bir iz bulabilmek mümkün. Ve bu saydığımız haberleri daha da kötüye gitmesine sebep olabilecek ipuçlarını da yakalayabilmek mümkün bu iklim olaylarından. Yani bu iklim bağlamı içinde zaten başka herhangi bir şey konuşulamayacak hale gelecek. Çok evet. çok da uzak olmayan bir gelecekte yani seller, orman yangınları, fırtınalar Türkiye'nin neredeyse her gün her farklı bir yerinden sel haberi geliyor. Mesela bugün de Trabzon'dan gelen bir haberi size aktarabilme fırsat şanssızlığına erişiyoruz. Bu sefer alışveriş merkezinin tabanı çökmüş. Yoğun, yağan bir sağanak yağışın ardından. Bir saat sürmüş. Sokaklarda sadece. yüzecek büyüklükte göletler oluşmuştu. Evet. Bir saatlik bir şey. Son 24 yılın en şiddetli yağışı diyor Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu. Akşam gazetesinden aldığımız bir şey. Bir saat yağış son 24 yılın en şiddetlisi metrekareye 75 kilogram ortalama düşmüş. Ve sokaklarda alışveriş merkezinin tavanı nasıl çöküyor? Yani, yani peki o sırada insan yoktu herhalde. Yoksa çok sayıda ölümden bahsediyor olabilirdik Şans. ve yaralanmadan. Böyle de şanslar var. Değirmendere'deki forum alışveriş merkezi. Alt katıda su basmış. Tavanın bir bölümü de çökmüş. Cep telefonuyla da görüntülenmiş. Bu böyle. Nevşehir'den gelen bir haber var. Kozaklı ilçesinden dün Zonguldak'tan sel sularına kapılıp hayatını kaybeden bir insanın ...haberini verebilmiştik. Bugün de... E, ...sel sularını kapılıp... ...son anda kurtulan insanların haberleri var. E, sel sularını tarladan eve dönen... inan Halıcı... ...22 yaşında kullandığı traktörle yolda kalmışlar bir anda... Çamurla karışık akan yoğun selin ortasında kalmış traktör ve yan yatmış. Evet fotoğraflar inanılmaz. Pirus haber diye bir yerden aldık. Yerel haber şey bu. Evet devrilen traktörden sürücü inan alıcı bir taşa tutunarak sel sularından korumuş. Annesi ise sel sularına kapılıp 100 metre kadar sürüklenmiş. ...o da Çevredeki kurtulmuş... ...çevredeki köylüler tarafından kurtulmuş... ...2000 dönüme yakın tarım arazisi... ...sular altındaymış... ...haberin son satırında Biz da... ...biz niye bu düşüneceğiz da. Rusya düşünsün... ...zaten Rusya'ya gidecekmiş o kadar tarım yürüm. Evet. ...sarı olan ilçesinde Kayplansın. de... ...milliyetten bir haber bu... ...Kayseri'ye geçelim... ...İhlas Haber Ajansı'nın... İhlas kaynaklı bir haber... ...Kayseri'nin Sarı olan ilçesinde... ...biraz yağmur yağmış... Hakikaten akıllara seza bir başka fotoğrafta bir deprem bölgesi havası var. Bir saatlik bir yağmur mu ne kadar yağmış bilmiyorum. Bütün tüm alabalık çiftlikleri de etkilenmiş. Bu da son alabalık çiftlikleriyle ilgili çamurlu biten bir üretim var orada çiftliklerde. Ama neyse belediye başkanı her şey yolunda demiş. Düzelttik her şeyi demiş. Bu da iyi bir şey tabii. Ee, geçtiğimiz günlerde verdiğimiz ölü sayıları dünya genelindeki iklim olaylarından ötürü hayatını kaybeden insanların ölü sayılarında da e, güncellemeler yapıldı dün mesela Japonya yetkisi altına alan yarışlar nedeniyle Hiroşima kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarındaki ölü sayısı 36'ya çıkmış Hindistan'da Uttar Pradesh'te sel sularının arasından ölüler çıkmaya devam ediyormuş e, çamurların arasında 19 kişiye daha ulaşılmış Toplamda rakam 82 olmuş durumda. Peki Heyelan'da bir artış olmuş mu? Heyelan sayısında o haberi de görüyoruz Anadolu Ajansı kaynaklı sabahtan son 10 yılda Japonya Toprak Bakanlığı'nın bildirdiğine göre son 10 yılda 1200 toprak kayması. Yani yılda 120 toprak kayması oluyor. Her yıl 20 yıl önce bu ne kadarmış? 770'miş. Yani 770'den 1200'e çıkmış heyelan evet. sayısı. Uttar Pradesh'teki manzaralar bakılır gibi değil gerçekten. NDTV'den aldığımız bir şey. Binlerce köyün adacık haline geldiğinden bahsediliyor. Evet, şanslı aynen. olanların, şanslı olmayanlar zaten sular altında. Evet ama korkulacak bir şey yok. Neden? Çünkü yeni cumhurbaşkanı seçiyoruz Durma, vaziyet edeceğiz ve her şey çok güzel olacak. Bakalım. Zaten tips ve tabs de dünyaya gelmiş durumdalar. O da kim? Karamel renkli iki melez ayı yavrusu. Ozna Brück hayvanat bahçesinde bir kutup ayısı artık bulamadığı için kendisine eş olsa gerek. Bir boz ayıyla çiftleşmiş ve karamel renkli iki melez ayı var. Adları da çok şeker. Tips ve taps. Böylece adaptasyon da mümkün. Zaten başbakanın izniyle silueti bozan 200 gökdelen dağ var demiş Mimarlar odası evet. Başkanı. Adaptasyon umutçudum. mümkün de kutup ayıları ekvatora doğru yaklaşmaya başladı. Arap bölgelerine doğru, çölleri doğru yaklaşmaya başladı. Bu kadar adaptasyonu kaldıramayabilirdim. Ya ya. Onlar dünyanın Ahlak tepesinden düşüyorlar. Hatları. Çünkü daha fazla gidecek bir yer yok. Hayır, Kuzey evet. Kutbu'nun... <gülüyor> Kuzeyinde bir şey yok yani. Tatil bölgesi olarak kullanılması mümkün Kuzeye olmaz mı? Kuzeye Olacak tabii. Kuzey mesela yaz tatilinizi Antarktika'nın sahillerinde geçirin. Şeklinde bir gazetenin promosyon. acar muhabirleri bu turizmi tabii ki baltalayacak. İnsanların heveslerini kıracak. Oradan gelen felaket haberleriyle beraber. Çünkü neden? Exxon Mobil orada e, ve Shell ve BP petrol aramaya başlayacak. Ufak bir kazayla beraber de Girilen sahiller, Antarktika'daki kullanılan sahiller ve kumsallar petrole bulanacak. Biz de açık gazetede insanların hevesini kırmaya devam edeceğiz bu tatil konusunda. Evet bitirirken o zaman bir ilk kötü habere karşılık bir de iyi haber vereceğim. Taraf gazetesi kötü bir haber vermişti. Süleyman Şah de veriliyor diye hükümet kabul etti diye yurt dışındaki tek Türk toprağı Türkiye'nin yurt dışındaki tek Türk Tek toprağa. dekerleme gibi oldu. <gülüyor> 928 yıllık Süleyman Şah türbesini istemişler. Veriliyormuş hükümet kabul etmişti bir be Ama buna karşılık Milliyet Gazetesi'nin manşetinde Diyarbakır'daki heykel gerginliği diğer illere de yayılınca polisler Atatürk'ü korumaya almışlar. Atatürk heykellerinin etrafını zırhlı araçla hangisinin? Korumaya almışlar. Diğer bir mi yoksa diğer Türkiye genelindeki bütün Atatürk heykellerini mi? Yeni bir istihdam alanı açılmasından bahsedebiliriz eğer böyle bir durum söz konusuysa. Hakkari'de. Hakkari'de mi? Hı. Bu da yeni bir şey vaziyeti var işte böyle. Pek bu haberlerle de e, Herkesin içini açtık Slalomumuz bugünlük sona erdi Biz Count Basie ile 110 yaşını e, Kutladığımız Count Basie ile Bitirelim onun orkestrasından One O'Clock Jump Çok ünlü standart Parçasıyla hepinize günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. hasta